Hayram hocama, hem Ali Osman Karoğlu hocama sizlerin de huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi dün başladık bir film okumasına, Meriç soruya, e. Bugün devam ediyoruz. Ee, aslında aynı günde olabilirdi ama e, bu şartlarda bilgisayar başında bu kadar çok duymak ve dinlemek istediğimiz hocalarımızdan çok e, az dakikalarda istifade etmek pek işimize gelmedi. E, o sebeple iki gün ayrı ayrı konuşuyoruz. Dün de söylemiştik, amacımız teknik anlamda filme ilişkin yorumlar yapmak, böyle çıkarımlarda bulunmak değil. Başka açılardan birikimlerini bildiğimiz, beğendiğimiz, takdir ettiğimiz hocalarımıza bu film size neler uyandırdı, bunu nasıl alımladınız dedik. Hakikaten alımlama estetiği esteti dediğimiz şey önemli. Çünkü ortada bir sanat eseri, bu bir edebi eser olabilir, film olabilir, başka bir metin olabilir. Ee, bir, bir heykel ya da bir resim de olabilir. Aslında bizim onu nasıl alınmadığımızda çok çok ilgili bir a, birikimi ihtiva ediyor. E, dün de mesela e, sağ olsunlar Zeynep Direk hocam da Alev Erkilet hocam da e, aynı meseleye çok farklı açılardan da yaklaştılar. Birbirleriyle aynı baktıkları da oldu ama e, çok farklı açıdan yorum getirdikleri de oldu. Bütün bunlar aslında sadece bir filmi anlama çalışması değil elbette. Filmde geçen başat meseleler, hayatımızda değen, hayatımızda olan bazı konulara üzerinde bir fikretme, bir düşünme pratiği bu yapmak istediğimiz şey. Ben çok kısa Fatma Bayram hocam ve Ayasman Osman hocamızla tanıtmak istiyorum. Elbette içinizde tanıyanlar var ama e, yine de şöyle kısa bir yah yapmak arzu ederim. E, Fatma Bayram hocam İstanbul Üsküdar doğumlu, Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirmiş ve daha sonra... İlim ve Fazilet Fakültesi Fıstık Ağacı Kız Kur'an kursunda eğitim almış. Burada çok önemli hocaların isimlerini gördüm ben. Fikriye Yavuz, Hüseyin Erdoğan, İbrahim Tanrıkulu, Nedim Urhan, Fahrettin Dinçkol gibi. Daha sonra hafızlık yapmış, kıraatı aşara okumuş ve kısa dönem Kur'an kurslarına dersler verdikten sonra... Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girmiş. 90 yılından beri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaiz olarak vazifelendirilmiş ama... Bir vaize dediğimiz zaman aklımıza Fatma Bayram hocamız geliyor. Hakikaten İstanbul'da çok farklı kurumlarda programlarına devam etti. İstifade etme imkanı oldu pek çok insanın. Tabii ben burada Son Peygamber infoda vesilesiyle kendisini tanıdığımı belirtmek isterim. Kurulma aşamasında çok emekleri olmuş bu platformun. Ve burada pek çok yazısı da var istifade ettiğimiz. Bir vaizenin günlüğü, bir vaizenin okumaları, Kur'an-ı Kerim'den sureler ve dualar adlı eserleri var. Çok teşekkür ediyoruz hocama. Ali Osman hocam da Marmara Hukuk mezunu, bir süre avukatlık yapmış. Bu kısım önemli hocam. Akademinin bu noktada sahadaki pratiği hakikaten daha sonra çok büyük bir açılım veriyor. Size bugün bu anlamda sorularımız var. Daha sonra 2010 yılında kamu hukuku yüksek lisans programını yarıda bırakıp Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla Birleşik Krallık'ta tekrar yüksek lisansa başlamış. SOAS'da University of London'da yüksek lisansını daha sonra şehir üniversitesinde de 2015-2019 yılları arasında doktorasını tamamlamış. E, ama bu arada e, hem yüksek lisans hem doktora araştırmaları esnafın, esnasında yurt dışında üniversitelerde e, araştırmacı olarak bulunmuş. Şu anda da hali hazırda Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalında çalışıyor. Evli ve bir çocuk babası. Ben tabii Fatma Hocam'ın çok tatlı kızları var. Maşallah başarılardan başarılara koşan. Bunu eklemeyi unuttum. Ali Osman Hocam'ı da daha çok bir vaize olarak nasıl Fatma Bayram Hocam'ı tanıyorsak aslında ben sosyal medyadan... Ee, özellikle hukuk alanına değen e, bazen de daha farklı alanlarda film paylaşımlarıyla tanıdım. Ee, i̇kisine de tekrar bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Biz, dün biz e, kısaca e, şöyle özetlemem gerekirse belki birkaç başlık söylemem gerekirse e, çok noktaya değindi iki hocam da ama e, aslında ailenin bir ortaklık olduğu yani hayallerin de bir aile kurumu içerisinde e, hayallerin de olabileceği ama bütün hayallerin ortak olmayabileceği, kişisel hayallerimizi gerçekleştirmek için de alana ihtiyacımız olduğu üzerinde durduk. Eğer bir ailede hep ve sadece bir kişinin hayallerini gerçekleştirmeye yoğunlaşmışsak, arada kendini kaybeden, yittiğini düşünen, kendini gerçekleştiremeyen birileri olabilir dedik. Aslında ilişkisel ontolojiden bahsetti hocalarımız. İnsan ilişkisel bir, bir varlıktır ve dolayısıyla yardım etmek, destek olmak, fedakarlık yapmak isteriz ama burada kaynağımız sonsuz ve sınırsız değil. Seçtiğimiz insanları bunu yaparken sadece ve sadece hep yapan ve yaptığı için de sürekli paspas olup üzerinden geçilen biri de olmamamız gerekir dedik. Kant'ın adalet ödevlerinden bahsettik, bakım etiğinden ve bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkı çizdi hocalarımız. Burada... Problemli olanın bağımlılık olduğunu ama bağlılığın aslında insan için gerekli bir davranışta olduğunu söyledik. Ee, evet ben Fatma Bayram Hocam'la başlamak istiyorum. Ee, hocam e, siz ne dersiniz? Oradaki alımlama durumuna göre e, dünkü konuşmayı da herhalde dinleme imkanınız oldu. Evet. Ma manzara oradan nasıl görünüyor? Buyurun. Evet. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Ee, çok heyecanlıyım çünkü e, böyle... Herkese açık bir platformda ilk kez bir film değerlendirmesi yapıyorum. Hani kendi aramızda hep yaparız. İşte çocuklarımızla birlikte izledik bütün onların izlediği dizileri ve filmleri ve birlikte yorumladık. Ama bu başka bir şey. Ee, i̇nşallah yanlış bir şey söylemeyiz. Ee, ve bizi davet edenleri e, mahcup etmeyiz. Öncelikle film şöyle başlıyor biliyorsunuz. İşte iki taraf da birbirlerinin özelliklerini yazıyorlar. Ee, bir çünkü evlilik danışmanına gitmişler ve evlilik danışmanı birbirlerinin hangi taraflarına hayran olduklarını yazmalarını istemiş. Daha doğrusu özelliklerini yazmalarını istemiş. Ve o özellikleri okuduğumuzda filmin sonuna doğru da var. O mektup, o yazılı metini buluyor çocuk işte. Çocuğunun okumaya çalıştığını görüyor babası ve okuyor. Ee, şöyle diyor insan, yani tamam işte iki harika insan. Ve çok güzel bir evlilik yani çok güzel bunlar geçinir yani birbirlerini ne kadar beğeniyorlar ne kadar yakından tanıyorlar ve ne kadar güzel özellikleri var diyorsunuz ama film aslında bir evlilik hikayesi değil bir ayrılık hikayesi yani. E, bu bana şunu çağrıştırdı hocam e, peygamberimiz biliyorsunuz tabii ben vaizeyim e, dolayısıyla mutlaka oralara dönecek evet, el, e, anladığım evet. şeyler sanırım evet. zaten onun için de beni seçtiniz Hı -hı. E, yalnız şunu altını çizmek isterim anlattıklarımdan hiçbir zaman fıkhi bir sonuç çıkarılmamalıdır yani fıkıh ayrı bir şey fetva ayrı bir şey e, burada sadece bir vaizenin bakış açısını görüyorsunuz yani göreceksiniz e, evlilik ve ayrılık konusuna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi yanında yetiştirdiği Zeyd bin Harise'yi kendi halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendirdi ve kendisi aracılık etti bu evliliğe yani ben bunu hep anlatırım insanlara ayrılığın bir felaket olmayabileceğini gösterebilmek için çünkü bizde bir felaket gibi yani adeta bir katolik bakış açısı var yani hani ölene kadar ölüm bizi ayırana kadar falan gibi. Ee, bir hayal edin yani kızınızı peygamber istemeye geliyor ve yanında yetiştirdiği birine yani tamam doğrudan onun çocuğu değil ama hani bir zaman babalık etmiş yani ciddi bir süre babalık etmiş ve onun karakterine ahlakına kefil işte diğeri de onun kuzeni yani e, herkes harika isteyen harika aracılık eden bir nikahı okuyuyor yani inanılmaz bir bereket umuyor insan bu evlilikten yani diyorsunuz ki artık bu evlilik kıyamete kadar sarsılmaz ama bir yıl evli kalabiliyorlar fazla. ve ayrılıyorlar Şimdi hatta bazen isim vermeden şöyle sorarım bazılarda. Mesela bir kadın duysanız, tanıdığınız bir kadın olsa e, bu kadın e, eşinden ayrıldıktan sonra sadece iddet süresi kadar işte yaklaşık 4-5 ay bir süre geçtikten sonra eşinin en yakın arkadaşıyla evlense o kadın hakkında ne düşünürsünüz? İşte herkes e, yani tabii çok tedirgin olur böyle bir sorudan. Hani <gülüyor> dile getiremeyecekleri şeyleri düşünürler yani. Ee, ve bu Zeynep'le daha sonra peygamberimizin evliliğidir. Dolayısıyla yani İslam'ın bakış açısını kendi kültürümüzün, örfümüzün, kendi zihinsel şartlanmışlıklarımızın bakış açısından ayrı tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, Zeynep amcim ben e, İslam'a bakarken yani Kur'an'a ve e, hani o bilincil kaynaklara yani Kur'an, İslam çünkü çok büyük bir medeniyet. Birincil kaynaklara bakarken bir belgesele bakar gibi bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani orada size e, bilemediğiniz, göremediğiniz metafizik bir dünyanın, bu metafizik dünya sizin iç dünyanızla da ilgili olabilir, geleceğinizle de ilgili olabilir, işte kıyamet ve sonrası gibi. Şu andaki göremediğiniz dünyayla, melekler, cinler vesaire gibi göremediğiniz dünyayla da ilgili olabilir. Bunlar hakkında size... E, realist bilgiler veren bir metindir yani şimdi mesela evliliğe odaklanalım arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de işte eş seçimiyle ilgili hiçbir ayet yok yani eşimizi neye göre seçeceğiz işte evlilik nasıl yürürse e, mutlu oluruz. Bununla ilgili hemen hemen hiçbir şey yoktur. Kendimizi sıkarız. Yani İslam'da aile diye yazılmış kitaplara bakın. Hepsinde iki üç tane hadis ve ayet vardır. Hepsi bunun üzerinden daha sonraki fetva kitaplarından vesaire işte daha sonra yazılmış metinlerden e, türetirler yazacaklarını. Çünkü... İşte insanlar şöyle davranırsa mutlu olur. Kadın ve erkeğin rolleri şunlardır mesela madde madde işte. Bu çok bize sorulan bir şeydir. İşte hocam ben evleneceğim, nişanlıyım. İslam'a göre kadının rolü, erkeğin rolü. Yani böyle bir şey yok ayette ve hadislerde. E, çünkü e, insan sayısınca mutlu olma biçimi var. Mesela ben filmde verilen mesajı da ee, çoğunluk için çok e, soru işareti taşıdığını düşünüyorum. Yani kendini gerçekleştirmek. Yani belki de bir kadın kendisini kocasına hizmet ederek gerçekleştirecek. Yani o kadını o kadar dışarıda bırakıyor, o kadar aptal muamelesi yapıyor ki o kadına. Yani kendini gerçekleştirmek demek hep kendi kariyeriniz için işte her şeyi terk edebilmek demek mi? Mesela hiç kimse o filmdeki çocuğa değinmedi. Yani çocuk Los Angeles sıcağında ben Los Angeles'a üç kez gittim. Yani o Los Angeles sıcağında dizine kadar çorap giyiyor ve affedersiniz büyük abdestini yapamıyor. Yani çocukta ciddi psikolojik sorunlar var aslında. Ama kimse farkında değil. Yani devamlı kendileri için psikoloğa gidiyorlar. Kendileri için avukatlar tutuyorlar. İşte ekonomik olarak bu ayrılıktan daha karlı nasıl çıkarız diye bakıyorlar ee, yani çocuk için yaptıkları bile bana göre yani benim anladığım e, işte boşanmadan avantajlı çıkabilmek için yapıyorlar yani adamın işte Los Angeles'ta ev tutması işte orada çocuğuyla çok böyle ona yemek yapması vesaire yani o evliliği o boşanmayı kendisi için en avantajlı nasıl e, tamamlayabilir dolayısıyla e, yani bütün insanları kuşattığını düşünmüyorum çünkü film bize önce şunu veriyor bir, madde bir yani senin kendine ait sadece seninle ilgili hayallerin olmalı. Madde iki, evlilik bu hayallere engel olan bir şey. Yani evlilik senin kendini gerçekleştirmene engel olan. Bunun detaylarına girebiliriz daha sonra konuşmanın ilerleyen hmm. aşamalarında. Mesela ben yönetmenin yani bu filmde yönetmenin çok ciddi bir şekilde taraf tuttuğunu düşünüyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla iki kez izledim. Mesela New York sürekli karanlık gösteriliyor. Gece gösteriliyor. New York'taki ev hep karanlıkta gösteriliyor. Gece, akşam ve e, dar. Yani dar koridorlar. Kapının girişinde dar bir sahanlık. Öyle e, sahneler hatırlıyorum. Ama Los Angeles hep güneşli gösteriliyor. Los Angeles'taki ev çok büyük, çok konforlu. Kocaman bir sahanlık ve merdivenler var. O merdivenler kaç kere gösterildi yani film boyunca. Dolayısıyla bize bir yani çaktırmadan çok iyi bir yönlendirme yapıyor biz aslında yönetmen bana göre yani bir film eleştirmeni olarak söylemiyorum. Dolayısıyla yani e, tekrar İslam'a dönelim. Yani İslam'a göre iki insan çok iyi olup geçinemeyebilirler ve işte hukuk orada devreye giriyor. Ben e, hocamın söyleyeceklerini de çok merak ediyorum. Çünkü neden orada devreye giriyor? Çünkü biz mutlu olduğumuz konuları yaparken çok hukuka ihtiyaç duymayabiliyoruz. Mesela ben nişanlı kızlara işte imam nikahı diyelim hadi nikah kıyacak olan kızlara bana sorduklarında ya işte bak şöyle haklarınız var bunları da yok ya işte onu söyleyemem o hakkı da isteyemem falan diyor kızlar. Yani çünkü o anda çok mutlu. Hukuka ihtiyacı yok yani. E, hukuk bize mutsuz olduğumuz zamanlarda lazım. Yani biz komşumuzla çok iyi geçiniyorsak hukuk bize lazım olmuyor. Ama komşumuzla takıştığımız zaman hukuk bize lazım oluyor. Yani hukukun sorunları çözmede önderlik ettiğini şuradan anlıyoruz ki boşanmayla ilgili sayfalarca ayet var. Bakın evlilikle ilgili nasıl nikah kıyacağız? Mesela iki şahit mi gerekiyor? Bunlar kadın olabilir mi? İşte nasıl olacak? İlan. Bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Hadislerde geçiyor. Ama talakla ilgili sayfalar dolusu ayet var. Bir talak suresi var. Başlı başına konusu bu olan. E, Tahrim suresinde de herkese benzer şeylerden bahsediyor. Yani demek istediğim e, insanoğlu mutlu olduğu zaman e, ilişkilerini yani mutlulukla ilgili ilişkilerini e, yönetmede çok fazla dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymuyor. Ama aslında e, mesela orada... Belki beni aşar bu konu başka bir perspektiften bakmak lazım ama ben burada ahlakın da çok önemli olduğunu düşünüyorum ama burada kastettiğim ahlak yani toplumun parmak sallayan ahlakı değil sizin kendiniz için koyduğunuz ahlak yani her şey yolundayken de kimsenin hakkını yememek. Her, herkes mutluyken de başkalarının haklarını gözetmek sadece boşanırken değil ya da sadece komşumla işte mahkemelik olduğumda değil çünkü eğer ben mutluyken de ahlaklı olabiliyorsam ahlaka göre o mutluluğu da yani insanlarla iletişimimi paylaşımımı da ahlaklı bir şekilde vicdanlı bir şekilde yapabiliyorsam hukuka minimum ihtiyacım olacak zaten yani işim düşmeyecek hangimiz mesela bütün meselelerimizi mahkemede halledebiliriz. Yani mahkeme bizim meselelerimizin e, e, hani kendimiz çözemediğimiz zaman, ahlakımız yetmediği, vicdanımız yetmediği, merhametimiz, şefkatimiz yetmediği zaman biz hukuka başlıyoruz. Yani burada hukuku e, önemsizleştirmiyorum. Tam tersine yani insanın yetersiz kaldığı... Durumlarda bir e, hani en alt daha altına inmeyeceği bir en alt sını, e, çizgiyi çekecek bir üst bakışa ihtiyaç var. Onun için de hukuka ihtiyacımız var sınırlarımızı çizmesi açısından. Bir de bu boşanma avukatları meselesine de gireyim yani orada biliyorsunuz işte daha babacan daha merhametli bir avukat vardı fakat o başarısız bulundu yeterince yırtıcı olmadığı için baktı ki adam yani haklarını kaybedecek işte o kadının karşısına hepsinin ismini hatırlamıyorum karısının avukatının karşısına daha böyle, Nora, işte Nora böyle söke söke ee, onun haklarını alabilecek. Daha doğrusu orada artık bir hak alma olmadığını da görüyoruz yani. İşin e, çığırından çıktığını görüyoruz. Yani karşı tarafın canını ne kadar yapabilirim? Ee, doğrusunu isterseniz mesela ben kadının yani filmdeki kahramanın kocasının parasına falan ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Yani işte yıldız olmuş, zaten çok iyi şartlarda yaşıyor. Yani sadece canını daha fazla yakabilmek için uğraştığını düşünüyorum. Hani bende bıraktığı izlenim bu. Ama boşanmayla ilgili şöyle bir şey okumuştum. Onu hiç unutmuyorum. Humans of New York var bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ben onu ilk günlerden beri takip ediyorum. Instagram'da da var. Hmm. New York'un işte New York'ta sokaklarda dolaşan bir fotoğrafçı bu hesabın sahibi ve hmm. insanlardan izin alarak onların hayat hikayelerini de yayınlayarak e, fotoğraflarını çekiyor. Yani bir tip keşfediyor ve o tipin fotoğrafını çekiyor. Bir defasında bir boşanma avukatının fotoğrafını çekmişti ve onunla konuşmuştu. Altına yazdıklarını okudum. Diyor ki boşanma avukatı, e, boşanma iyinin içindeki kötünün, kötünün içindeki canavarın ortaya çıktığı zamandır. Yani boşanırken iyiler kötüye dönüşüyor, kötüler canavara dönüşüyor. Dolayısıyla o içimizde hani Allah'ın en sevmediği helal olması ve içimizdeki o şeylerin... E nasıl diyeyim yani gerçek karakterimizin o yırtıcı tarafımızın ortaya çıkması ve bütün hani elimizdeki son koz gibi yani karşımızdakinin canını ne kadar yakabiliriz ne kadar intikam alabiliriz Allah kursun bir de tabii çok asil çok bizim kültürümüzde yani çok güzel boşanma hikayeleri de var mesela benim bir arkadaşımın dayısı şimdi aklıma geldi rahmetli olmuş kendisi anlatmıştı arkadaşım dediğim de yaşı benden büyük dedi ki benim dayım üç kez boşanmış üçünde de, de ceketini alıp evden çıkmış. Çünkü ben boşadığım kadını sokağa atamam diyor. Yani evini bütün her şeyiyle beraber o eski dönemdeki evleri düşünün yani. Müstakil bir evden bahsediyoruz. Her şeyiyle beraber hanımına bırakıyor. Çünkü diyor ki ben yani bu kadını boşuyorum yani sokağa mı çıkıyor, kadını mı çıkaracağım evden? Kendisi ceketini alıp e, çıkmış. Dolayısıyla hani çok zarif, çok asil boşanmalar da var. İşte gençlerin hoşuna gitmiyor böyle şeyler ama mesela İslam'da neden... Erkeğin bir sebep göstermeden boşama yetkisi var. Tamam bu da istismar edilmiş. Yani bu da kötüye kullanılmış. Bu ayrı bir şey. Ee, ama... Yani sistemi tabii orada par parantez parantez içinde yani bir sistemin sadece bir uygulamasını cımbızla çektiğinizde ve onu bambaşka bir sistemde yetişmiş birine yapıştırdığınızda orada tutmuyor Yani İslam'ın kendi terbiyesi ve ahlakı içinde ancak olabilecek, düzgün çalışabilecek bir şey. Mesela diyor ki işte adam diyor karısını boşadığında sebeplerini açıklamak zorunda değildir. Çünkü diyor o kadının kusurlarını sayacak. Yani sebep açıklarken niye boğuşsun bu kadını? Kusurlarını sayacak ve bu o kadın için bir daha evlilik yapamaması demek. Yani toplumda, işi işte biz mesela e, filmdeki kadın kahramanın işte bir yıldır eşiyle hiçbir e, yakınlığı olmadığını öğrenmiş olduk boşanma sırasında. Bence filmde hiç üzerinde durulmadı mesela bunun. E, bu çok önemli bir şey. Yani Maslow'un ihtiyaçlar teorisini düşünün. Yani Maslow'un ihtiyaçlar teorisinde işte bir piramit var. En altta biyolojik ihtiyaçlar onun üstünde psikolojik ihtiyaçlar, onun üstünde sosyal ihtiyaçlar var. Kadın kendi sosyal ihtiyaçları için en alttaki biyolojik ihtiyaçları bile karşılamıyor yani. Ama kendi sosyal ihtiyaçları için çok e, ciddi kavgalar veriyor ve çocuğunun da hani e, yaşadığı şeyin farkında değil. Yani o sürecin, o çocuğun nereye doğru gittiğinin farkında değil. Bir de filmin alt karakterlerine baktığımızda yani annesi de boşanmış, kız kardeşi de boşanmış ve hiçbirinin aslında çok sağlıklı bir ilişkileri yok. Babasının mı, annesinin sonradan evlendiği başka birinin mi eşcinsel olduğu anlaşılıyor. İşte e, annesi Mesela kızlarını off-site'de bırakacak şekilde sürekli eski damatlarıyla kızlarından habersiz görüşüyor, onlara çok iyi davranıyor. Yani kız, mesela dünkü konuşmacılar iki hocamız da işte kızın ailesinin adama göre daha sağlıklı olduğunu falan niye yani şiddet uygulamadıkları için mi? Herkes laylaylam olduğu için ben de, o, bence orada da çok hastalıklı bir ilişkiler e, bütünü var baktığımızda yani. Hı -hı. Bir de mesela bende şöyle bir duygu da uyandı. Çok hikaye dinledik hocam biz. Yani ben 30 yıldır vaizlik yapıyorum. Gerçekten yüzlerce hayat yaşamış gibiyim yani. E, şimdi bu kızın yani filmdeki neydi kadın kahramanın ismi? Nikol. Nikol'ün e, hocam. Los Angeles'ta böyle şahane bir evi olmasaydı annesinin, işte onu hazır bekleyen işte film projeleri vesaire olmasaydı. Mesela annesi Harlem'de yaşayan bir zenci olsaydı ya da ne bileyim işte Amerika'nın başka bir ev, orta Amerika'da bir çiftlikte yaşayan birisi olsaydı. E çok rahat ayrılacak mıydı yine? Yani çok rahat oraya gidecek miydi? Anlatabiliyor muyum? Yani için, işin içinde ekonomik faktörler var, sosyal faktörler var. Bir de tabii hani e, her şeyi birden döküyorum kucağımdaki her şeyi ama mesela win-win diye düşünmediler hocam. Yani e, tamam adamın çok baskın olduğu zaten tartışılmaz. Bana göre adamın baskın olduğunun en çok ortaya çıktığı yer kimin ne hissedeceğine de karar veriyor olması. Yani işte perdilere kadar o seçmiş her şeyi o seçmiş bana sorarsanız çünkü kadın beceriksiz yani o kadar seçmesine Aynen. izin vermeseydin yani o kadar niye o noktaya kadar getiriyorsun yani e, şurada şöyle bir şey var gizli bir şey var yani e, bir başkasının bize eziyet etmesine küçük küçük küçük küçük eziyet etmesine izin verip önce onu onun hep bir adım daha ilerlemesine bir adım daha ilerlemesine izin verip sonra da patlamak yani çok sağlıklı bir ilişki biçimi değil ona sorarsanız. Yani en baştan hayır ya işte perdeleri ben seçeceğim, havluları ben seçeceğim ya da ne bileyim işte dekorasyonu ben seçeceğim deseydi ya da şurayı da ben deseydi ee, orada benim... şöyle bir şey oldu galiba yani farklı yorumlar da vardı ama annesinin de iktidar alanının biraz daha baskın olması net olmasından mütevellit böyle yani bir... ben onu, ben onu biraz da konformizm olarak görüyorum yani benim de hocam bütün hayatımı birisi böyle kotarsa valla bardağımı banyoda bırakıyorum işte diş fırçamı salonda bırakıyorum ve hiçbir şey olmuyor toplanıyor bütün bunlar yani çok rahatsız olmayabilirdim bundan yani orada sorgulamamız gerekiyor bence e, yani çok bana sağlıklı gelmedi orası doğrusunu isterseniz e, onu da ifade etmiş olayım Hı -hı. E, mesela bir de şu var gider gitmez hani o sahneyi dün hocalarımız da konuştu annesinin evine gider gitmez daha ertesi sabah yani bu kız işte haklı veya haksız kocasından ayrılıyor çok ciddi bir travması var şu anda tam ortasında bütün o sorunların yani ertesi sabah 6'da mı 7'de mi gelip perdeleri açıp hadi bakalım kalkıyoruz falan der misin yani anne olarak? Hani oradaki annenin de ne kadar ben merkezli olduğunu, ne kadar hani kendi düzeninin bozulmaması gerektiğini hatırlatıyor çünkü herkese. İşte bu evde şu saatte kalkınır, şu saatte kahvaltıydı. Acaba belki de hani kızının e, temelli dönüşünden mi korkuyor? Yani o da var. Hani bizim kültürümüzde de bu çok yapılmış. E, mesela bana anlatılan bir hikayeyi aktarayım. Ee, hepsi vefat etti. Çok böyle saygın e, o Anadolu'dan bir aile, tanıdığım bir aile. E, büyük bir aileye gelin gidiyor kız. Çok küçük yaşta tabii o zaman için. Ondan sonra e, çok gelini gideni olan, çok teşrifatı olan bir aile. Ve çok e, yıpranıyor yani, çok yoruluyor. Zaman zaman demişti, ben işte çocuğumu kucağıma alırdım. Bir bez çantam vardı, onun içine de böyle eşyalarımı doldururdum. Ve e, giderdim annemin evine, bir daha dönmeyeceğim. Yani iki üç tane altının vardı onları da koyardım giderdim ee, annemin evinde akşama kadar otururdum dinlenirdim falan akşam olunca babam derdi ki e, işte baktı ki ben gitmiyorum e, hanım kızımız bu saatten sonra evine dönemez sen ona eşlik etme yalnız gitmesin derdi yani böyle hani e, çok şeyce <gülüyor> e, kibarca diyelim evet, evet. ama belki o kız için çok zor bir şey yani o anda onu yaşamak çok zor gelmiş olabilir ama ortada hani şiddet yok kötü muamele yok yani çocukluk var hani e, o, orayı çok iyi yönetmişler yani o büyükler mesela burada kızın annesinde o olgunluğu hiç görmüyoruz yani anne gibi değil anne anne gibi değil orada yani Biraz ama şöyle söyleyeyim mi? hocam belki fark, gerçekten farklı kültürler bunun e, özellikle tabi siz de biliyorsunuz altını çizmek lazım ama Hı -hı. E, hani böyle sanki sadece bir film projesini Orada gerçekleştirmek için gelip geri dönecek gibi bir imaj hem kocasına da kalmış. Sanki annesi gibi hala bir böyle vazgeçilmeye çalışma. Ciddi misin? Evet. Zarfı vermek istememek. Evet. Yani. Çünkü ta... herkes adamı mükemmel görüyor. Yani hı. adamı mükemmel görüyorlar. Oraya da bakmak lazım. Mesela kız kardeşi de hiç vermek istemiyor zarfı. Yani o adama bunu nasıl yaparız gibi. Yani herkes. Çünkü aslında dışarıdan baktığınızda. Bir de şu var yani. Harriet Lerner'ın Öfke Dansı diye bir kitabı var. Çok önemli bir kitaptır bana göre. Kadınlar açısından özellikle. Yani siz hiç sorunlarınızı anlatmayıp, anlatmayıp, konuşmayıp, konuşmayıp, konuşmayıp sonra birden bir meselede patladığınızda yani işte o son sahne hakkında yaptığı yorumları var ya kocasının yani hmm. orada artık ipleri kopardığınızda ee, çok haksız duruma düşebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla ifade edilmemiş duygu yok sayılır. Yani o duygularınızı, ifa duygularını ifade etmesi ve bunun için biraz savaşması gerekiyor. Yani bana sorarsanız evlilik içerisinde ben tabii o evlilik için söylemiyorum. Ben Amerikan evliliklerini bilemem yani bütün yönleri. Hı -hı. Sadece ben Hı -hı. kendi durduğumuz yerden söylüyorum. Ee, eğer bir şeyi kaybetmek, bir hakkınızın ihlal edilmesi ya da bir şeyden vazgeçmek gerçekten sizin için bu kadar ağırsa o zaman işler sarpa sarmadan o yol içi, yol üzerindeyken yani onun için mücadele etmeniz gerekir. Yani sonuçta boşanmak için de bir mücadele edeceksiniz ve çok daha ağır bedeli olan bir şey yani. Çocuklar var ortada çünkü. Ee, yani orada hiç kimsenin çocuğa odaklanmaması gerçekten ilginç. Belki aramızda bir psikolog olmalıydı e, burayı değerlendiren. E, Çocuk değil, ciddi, ciddi, yani ciddi sıkıntıları vardı o çocuğun bana sorarsanız. Evet, e, biz iki psikoloğumuzla üçüncü oturumu yapacağız hocam. Ha, evet ne güzel. Tep talep o yönde inşallah hep, hep beraber aranızda dinleriz. Evet yani burada kadının bir evlilik denemesi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir anahtar cümle söylüyor filmde. Diyor ki tüm sorunlar başta da mevcuttu ben onun hayatına ayak uydurdum sadece diyor. Yani e, mesela Nevzat Tarhan Hoca'nın bir sözü var, onun Evlilik Psikolojisi diye bir kitabı var. E, çok beğeniyorum, çok güzel formüle ediyor çünkü <gülüyor> bazı şeyleri. E, genelde psikolog arkadaşlar böyle çok hani çok konuşup bir şey çıkmayan konuşmalar yapabiliyorlar bazen. Nevzat Tarhan Hoca öyle değil, böyle çok formüller şeklinde konuşabiliyor. Mesela diyor ki e, evlilikte başarı, yani iyi bir hani tuttura tutturduğunuz bir evlilik yapabilmek, kişiliklerin uyumuyla ilgili değildir diyor. Hedeflerin uyumuyla ilgilidir. Bakın burada hedefler yüzünden zaten çatışma çıktı. Yani e, tam doğruladı yani hocanın o tezini. Dolayısıyla en başta işte sen neden hoşlanırsın? Ben aa, ikimiz de seyahat etmekten hoşlanıyoruz. Öyleyse çok güzel geçineceğiz. Hayır geçinmeyebiliriz. Çünkü diyelim ki ben para biriktirmeyi hiç düşünmüyorumdur. Eşim de para biriktirmeyi düşünüyordur. O zaman yani seyahat etmekten hoşlansak bile ikimiz e, her seferinde çatışma çıkabilir. Dolayısıyla çünkü hedefler farklı. Yani o hedeflerin konuşulması bir de ayrılığın bu kadar zorlaştırılmaması. Yani bugünkü modern hukukta hocam oraya değinecektir mutlaka. Ee, mesela Türk toplumunda ayrılmalar arttı, dünyada ayrılmalar arttı diye böyle çok biliyorsunuz ağlayan bir şey var, bir söylem var. Evet. Ee, ben bir ara TÜİK araştırmalarına bakmıştım sırf bu yüzden. Çünkü ben bunu bir felaket olarak görmüyorum. Acizane kanaatim. Çünkü yeniye baktığımda İslam tarihinde... O günkü o küçük toplumda yani ve bundan 1500 yıl öncesinden bahsediyoruz o kadar geleneksel bir dünyada bir orta çağdan bahsediyoruz yani inanılmaz sayıda ayrılık var kıyaslanırsa hani bugüne kıyaslanırsa ve çok doğal karşılanıyor işte İslam'ın hani İslami kaynakların birincil kaynakların o belgesel gibi olması o tatlı olması beni çok e, vizyonumu açıyor yani diyorum ki o zaman bizim bir takım saplantılarımız dinden kaynaklanmıyor aslında yani kendi yaşam biçimlerimizi dinle izah ediyoruz birbirimize işte bir hadis Hacan, buluyorum evet Hı -hı. Çok özür dilerim. Burada Mehmet Birek Hoca'nın Peygamber Günlerinde Kadın diye bir kitabı var. Hmm. Bir yıl boyunca sahabe terekelerini araştırıyor ve diyor ki yani diyor ben Konya'da ilahiyat eğitimi almış biri olarak böyle bir manzarayı görünce gerçekten şaşırdım. Önce kendimi ikna etmem gerekti diyor. Çünkü ayrılıklar konusu bir. İkincisi kadınların evlenmeden önce yaptıkları işle evlendikten sonra yaptıkları işi meşguliyetler arasında bir farklılığın olmayışı yani o, o tabi durumun devam edişi gibi pek çok özellik aslında belgesel olarak baktığınız zaman ezberleri bozacak niteliği kesinlikle kesinlikle öyle yani ee, onu söylüyordum az önce mesela TÜİK araştırmasında en sonuncusuna bakmadım ama bu, bu dediğim yaklaşık iki sene kadar önce Türkiye'de ayrılan çiftlerin yüzde seksene yakını yüzde seksen küsuru tekrar yeni bir evlilik Evliyorum. yapıyor. Yani evet. aynı kişiyle olmasa da. Anlatabildim mi? Yani bu aslında evlilik kurumunun çöktüğünü göstermiyor bana sorarsanız ayrılık. Ayrılık şunu gösteriyor. Yani kadınlar artık daha özgüvenli, daha cesur, daha Ekonomik e, açıdan daha rahatlar ve dolayısıyla daha korkmadan ayrılabiliyorlar yani. Ha bu iyi bir şey mi? O tartışılır, o tartışılır. Ama vakaya baktığımızda yani e, yeni bir evlilik yapıyor olması çok büyük bir çoğunluğunun aslında evlilik kurumuyla ilgili olmadığını, sadece bir yanlış yaptığını ve onu düzeltmek istediğini gösteriyor Hı -hı. E, bana göre. Yani ben o konuda öyle düşünüyorum efendim bir de başarı konusundaki tanımlarımızın ve kriterlerimizin çok iyi yani böyle romantik ifadelerle işte önemli değil, e, işte zengin olmak önemli değil, ünlü olmak önemli değil yani böyle günlük hayatta konuştuğumuzda herkes böyle söylüyor. Mesela geçen gün birisi bir tweet atmıştı, çok hoşuma gitti. Gençler diyor, üniversite sınavlarından önce, işte şimdi size ebeveynleriniz diyorlar ki, hiç önemli değil yavrum, hangi üniversiteye girdiğin işte kaç puan yaptın, kaç kişiyi geride bıraktın, önemli olan senin kendini iyi hissetmen, elinden geleni yapman falan diyorlar ya inanmayın diyor. Böyle konuşan, babaların Hepsi kıyasaya yarışıyorlar ticarette de akademide de her yerde birbirlerinin önüne geçebilmek için diyor. Yani dolayısıyla başarı konusundaki tam başarı nedir yani hayat başarısı nedir? Mesela bir kadının şöyle düşünelim Zeynep Hocam yani. Türkiye'de mesela çok ciddi sayıda kadın. Bu ayrıca ben bunu yeni nesilde de gözlemliyorum. Şaşır bu şaşırdığım bir şey. Hmm. Ama gözlemliyorum ve seviniyorum. Çok ciddi sayıda kadın mesela hayat başarısı olarak iyi bir evlilik görüyor. Yani iyi bir iyi bir evlilikten maksat da zengin, müreffeh falan değil. Yani diyor ki işte mutlu olacağım bir evlilik yapmak, çocuklarımın olması ve evliliğimin işte sorunsuz bir şekilde devam etmesi. Bu benim hayat başarım. Diyor. Şimdi Nikol mesela başarıyı böyle tanımlasaydı, sadece geriye ona kocasının tadını çıkarmak kalacaktı. Yani e, çünkü aslında hani büyük ölçüde centilmen bir erkek, sadece çok tutkulu, çok tutkulu. Hani bunu basit görmüyorum yanlış anlaşılmasın zor bir şey. Neden zor geliyor Nikol'e? E? Çünkü Nikol de çok tutkulu aslında. Yani hiç vazgeçmemiş, içinde böyle yanar daha gibi bekletmiş yani ona. Hani dolayısıyla burada. Ee, bence çatışan şey işte o hedeflerin uyumsuzluğu olduğunu düşünüyorum. Ee, başarının işte bir başkasına yazılması. Mesela bence kadın yani Nicole ekip olamamış bir insan yani mesela tiyatroda mesela New York ve Los Angeles e, mukayesesi yapılıyor bence film bana sorarsanız film aslında ev, bir evlilik kadar New York ve Los Angeles karşılaştırması yani <gülüyor> sürekli e, onlar da sembolik tabi yani şöyle düşünün işte İstanbul'da mı yaşamak Antalya'da mı yaşamak gibi veya işte başka bir yer Türkiye'yi de çok iyi bilmiyorum maalesef O Bodrum'da mı yaşamak gibi işte neyse e, yani siz e, neyi hedeflediğinizle tabii ki alakalı ama orada aslında güzel bir hayat yani dışarıdan baktığınızda. Ha Nikol bunların hiçbirisini sevmeyebilir. Evet doğru. Yani gülbülü altın kafese kapatmışlar. İll buradaki vatan kelimesi sembolik. İlla vatanım demişler. Çünkü onun kendine göre bir hedefleri var. Bana göre bir orta yol bulabilirlerdi. Mesela ben şunu bile düşündüm. Yani Nikol bir müddet gitseydi, Los Angeles'ta yaşasaydı Altı ay. Yani evli bitirmeleri şart değildi. Bana göre deneyebilirdi. Baktı yani oradan yeni kapılar açılabilirdi. Hı hı. Ee, daha sonra altı ay sonra adamın fikri değişebilirdi. Charlie'nin fikri değişebilirdi. Ee, yani onu bile denemediler. Mesela bugün o ayrı şehirlerde yaşayan evlilik çok dünyada bayağı ciddi sayıda e, yapılmaya başlandı. Çünkü insanlar çok uluslararası çalışmaya başladılar. Bütün ailelerini her yere taşıyamıyorlardı her, devamlı. Peki İslam buna mani mi? Değil yani karışmıyor İslam buna arkadaşlar. Yani siz anlaştığınız sürece İslam size hayır böyle yaşayamazsınız demiyor. Mesela bir karı koca anlaşsa deseler ki yani adam dese ki sen daha iyi para kazanıyorsun. E, ben çalışsam sen evde kalsam çocukları olduğunda işte e, daha küçük bir bütçeyle geçinmek zorunda kalacağız. Sen çalış bir müddet yani ben çocuğa bakayım dese İslam yapamazsınız diyor mu yani. Böyle bir şey yapamazsınız. Bu Allah'ın dinine aykırı diyor mu? Demiyor arkadaşlar yani. Demiyorsun. Çok ilginç bir şey okudum. Bu binli yıllarda bir Japon sarayında yaşayan bir Nedime'nin günlüğü. Çok eski bir günlük. Yani bundan bin yıl önce yazılmış. Orada mesela evliliklerden bahsederken şok içindeyim yani. Evlendiğinde kız babasının evinde kalıyor. Bir yere gitmiyor. Ve adam geliyor. Yani adam da sürekli gelmiyor. Yani ara sıra oraya geliyor. Ve bir çocukları olduğunda kızın babası büyütüyor. Yani bunun neresi evlilik diyeceksiniz de. Yani işte o binli yıllarda orada öyleymiş mesela. Asillerin dünyasında yani Japon kraliyet ailesi vesaire. Dolayısıyla e, bunların kültürel olduğunu e, ama birisiyle evlenirken onun kültürüyle de evlendiğimizi <gülüyor> hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Efendim başka e, ne söyleyebilirim? Mesela ben annesinin tavırlarından hiç hoşlanmadım. Gerçekten hiç hoşlanmadım yani. Kızıyla rekabet eden bir anne. E, herkesle iyi olmak için arkadan iş çeviren bir anne. Yani sevmedim. Ve bence kız anneliği de o anneden öğrendiği için problemli olduğunu düşünüyorum yani. O kısmın e, problemli olduğunu düşünüyorum. Efendim... E, söyleyeceklerimi not almıştım da hocam şöyle tek tek bakıyorum evet. ha mesela burada bir aldatma olayı da var Hı -hı. E, pek es geçiliyor yani pek üzerinde vurulmuyor. ama o arada adam şunu söylüyor işte bu tek seferlik bir aldatmaydı ve sen bir yıldır benimle birlikte olmuyordun diyor şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de evlilikten bahseden evlilik ilişkisinden bahseden doğrudan bir ayet var Rum suresi 21. ayet hocam orada e, bu insanların Biyolojik ihtiyaçlarının her iki tarafında yani biyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının bir numaralı hedef olduğunu görüyoruz evlilikte. Yani mesela şöyle e, üzerinde düşündüğümüz zaman yani aslında Nikol'ün o tavrının ben mesela avukatlar tarafından falan hiç gündeme getirilmemiş olmasını da e, şey yapıyorum, şaşkınlıkla karşılıyorum yani. E, bence çok ciddi bir kusur. Yani Hı. aldatmak bir kusurdur. Ama orada çok ciddi bir tahrik var, çok ciddi bir fırsat verme var, çok ciddi bir zemin hazırlama var. Yani e, ve onun hiçbir kabahat gibi bir kere sadece bir cümle olarak geçiyor, öyle hatırlıyorum filmde. E, ve bence mesela Nikolün başka e, cinsellikle ilgili başka şeyi de var. E, daha sonra yaşadığı o tek gecelik bir ilişkide yani e, talepleri vardı hatırlayacaksınız. Ee, orada bence cinkol hakkında fikir veren yerler. Doğalar. Yani cinsellikle ilgili sorunları var. Ee, onu düşünüyorum. Şimdi arkadaşların yazdığı soruları görüyorum. Yani aldatmayı idare mi edelim? Hayır öyle bir şey demiyorum. Ee, asla öyle bir şey demiyorum. Ama mesela bir kadın bugünkü toplumda yani ben şuna da üzülüyorum hocam. Yani mesela eşinin böyle bir kusuruna şöyle bir düşünüp tartıp e, üstünü örten, örtmes kadının aşağılanmasına da kızıyorum ben. Yani sonuçta herkes bir alışveriş yapıyor. Bir bedel ödüyor ve karşılığında bir şey alıyor yani. İşte siz hmm. ev, burada mesela Nikol evliliğini veriyor, özgürlüğünü alıyor. Veya işte kendini e, gerçekleştirmek diyelim ona saygın saygın isimler veriyor. Efendim e, hayallerinin peşinden koşmak, kendini gerçekleşmek onu satın alıyor. O onun bedelini ödeyecek. Yarın o çocuğun hikaye orada bitmedi ki yani. O çocuğun ne olacağını bilmiyoruz. Nikol'un hayatının nereye doğru? Çünkü alkol e, ağırlıklı bir hayatları var yani Efendim, hayatın nereye doğru gideceğini bilmiyoruz vesaire hani pişman olacak mı beş yıl sonra onu bilmiyoruz ama sonuçta bir alışveriş yapıyor yani e, bizim e, sıradan işte teyzelerimiz halalarımız olan e, Türk kadını da bir alışveriş yapıyor yani o da evliliğini satın alıyor yani niye bunu aşağılıyoruz anlatabildim mi yani şey var moda değerler var hocam Moda oluyor bu değerler. Ve o değerler için harcanan hiçbir şey kimsenin gözü görmüyor. Ben Ve ay hocam, ayırmalı mıyız? Şöyle e, bir taraftan Arasman Osman da söz, söz vereceğim. Söz, evet, evet lütfen. Hocam Benim hiç görmeden e, devam etmek istiyorum ama şöyle bir şeyi e, sormam lazım burada. Şimdi evlilikten anladığımız şey yani e, mutlu bir evliliği e, bir şekilde hayatın tek e, anlamı olarak... E, kurgulamanın da bir sorun olmayabileceğini Tabii. derken aslında burada bir zamanlar ben e, Ahhi teşkilatı, Lonca teşkilatı içerisindeki o bacian Rum kadınları ile ilgili çok az çalışmanın yapıldığını düşünürüm. Oradan buraya kadar gerek, gelen meşrutiyet dönemindeki kadınlara baktığımızda bugün bugün biz e, FSM olarak Hazar e, gibi önemli bir STK ile bu organizasyonu yapıyoruz. Hazar kadınlarına baktığımızda ya yani o evliliğin içerisinde aslında bugünü ve yarını için öbür dünyası için hep üreten başka bir sosyal faaliyet alanı var, başka bir şey var filan. Fakat biraz orayı açıp, açıp biraz detaylandırmamız belki ayırmamız lazım ama yani bir e, günlük meşkale dediğimiz bir temizlik, mutfak, sunum içerisine hapsedilmiş ve sonuçta oranın en küçük aldığı bir zarardan dünyası yıkılıp başka hiçbir cümle kuramayacak olmakla ilgili de bu ülkenin kadınlarına dair düşünmek gerekmiyor mu bu anneannemizin, halamızın veya yani ilişkisini böyle kurup biz STK'da başka bir şey değil. Diyelim ki benim annem öğretmenliği bıraktığında Kur'an öğretmeye başlamıştı otomatik olarak. Yani işlevsel olarak aslında hayatını idame ettirirken e, kamusal olan özel alan ayrımımızdan dolayı kamuya çıkmamış olmasına rağmen özel alanların içerisinde birçok çalışma hayatı yaşayabilmiş, yaşatabilmiş kadının da aslında ev kadını olduğunu söylüyoruz. Ama bunun dışında hakikaten kişilik, kendilik, amaç ve amaçsızlıkla ilgili çok ilginç bir cendereye boğulmuş, burada kalmış bir kadın da aynı ev kadın olarak görülüyor. Belki burayı sonra daha çok açmamız lazım. Yani, burada... yani hocam ben şöyle düşünüyorum, hikayeyi yazanlar bir kurgu yapıyorlar. Bir konuda bir karar veriyorlar önce. Mesela biz bunu Kur'an'a ve sünnete yaklaşırken bile yapıyoruz. Önce bir karar veriyoruz. Ee, bir ana fikrimiz var ve çıkmasını istediğimiz bir sonuç var. O sonuca uygun şekilde e, arıyoruz, tarıyoruz. İşte bizi destekleyen malzemeleri daha fazla öne çıkarıyoruz. Bunu herkes yapıyor. Yani daha konuya modernist yaklaşanlar da yapıyor, daha kadın hakları açısından yaklaşan da yapıyor, öbürü de yapıyor. Çok geleneksel, çok katı bakanlar da yapıyor. Yani e, giyim kuşamla ilgili konularda olsun, e, ticari konularda olsun. Mesela İslam hukukunda ticaret çok böyle detaylıdır yani. İşine gelen delilleri görüyor, işine gelen delilleri görmüyor. Yani ben sıradan kadının çok hikayesinin de yazıldığını düşünmüyorum. Yani. Kim yazacaktı sonuçta onun hikayesini? Ona acıyan birileri yazıyor. Acıyan birileri yazdığı için yani bir Hollanda ressam, Hollandalı bir ressamın bir resmiyle ilgili e, bir yorum okumuştum. Şimdi e, resimde bir manastırda çalışan rahibeler var. Rahibelerin resmi böyle siyah beyaz gibi bir resim ama yağlı boya bir tablo. E, ve o rahibelerin bakışında hep böyle şefkat var. Çok şefkatli bir bakış. E, o e, yağlı boya tabloyu yorumlayan kişi diyor ki çünkü biz diyor bu resmin hikayesini bilmediğimiz için buradaki şefkatin rahibelerin doğal hali olduğunu düşünebiliriz. Halbuki diyor bu ressam yarı aç yarı tok gezen bir ressamdı ve o kilise ona acıdığı için bir iş verdi ve rahibeler zaten ona hep yemek falan veriyorlardı. İsimleri var bunların da şu anda benim Hı -hı. aklımda yok ve o rahibeleri resim, resmederken yani biliyorsunuz işte birinin yağlı boya tablosu çok uzun bir mesai ona Hı -hı. devamlı poz veriyorlar o poz verirlerken o e, galiban, işte böyle çok zayıf işte sokaklarda yaşayan bir adama duydukları merhametle ona bakıyorlar. Yani resmi çizilen kişi e, hikayeyi yazmıyor aslında. Orada resim yapan kişi hikayeyi yazıyor. Dolayısıyla ben yani e, ben çevreme baktığımda hocam. Şimdi mesela evet bir insanın yani bizim teyzelerimizin işte mahalledeki komşularımızın hayatından bir kesit alırsanız bu filmde yapıldığı gibi bir kesit alırsanız onu çok mutsuz görebilirsiniz. Ama e, toplamda baktığınızda yani e, tabii ki bu da bir alışveriş yapıyor hocam hayatımız hep böyledir yani. Tabii toplamda baktığınızda ben hikayeyi o yazsaydı bizim ona acıdığımız gibi yazar mıydı? Yoksa kendisiyle gurur duyarak mı yazardı hmm. ee, bilmiyorum. Yani ondan çok emin değilim. Bu konuda çok hmm. da tarafsız olduğumuzu düşünmüyorum. Yani elimizde bir fırça dünyayı resmediyoruz ve bize görünmesini istediğimiz şekilde resmediyoruz diye düşünüyorum. Filmlerin bunu çok fazla yaptığını düşünüyorum. Filmlerin bize yani film endüstrisinin hele hele de Netflix'in yaptığı bir filmin yani bize bir gerçek parçası sunmak, gibi e, saf bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Gerçeği inşa ederek bize sunuyor. Yani gerçeği yeniden kurgulayarak, inşa ederek ve bizim bizi yönlendiriyor. Yani bir şekilde düşünmeye bizi yönlendiriyor diye düşünüyorum. Böyle de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani çok e, komplo teorisi gibi gelebilir ama ben e, acizane sanatın her türünün yani çok saf sanat hariç, saf sanat yani sanat için sanat hariç sanatın her türünün toplumsal bir inşanın e, bir aşaması olduğunu düşünüyorum. Daha evet. sonra bana sözleşirse belki başka şeyler tamam. de söyleyeyim. Evet sorular da var. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hocama. Ee, Ali Osman Hocam. Burdayım. Ee, e, tekrar merhaba. Ben hiç soru sormayayım çünkü muhakkak bir şeyler birikti. Sizin istediğiniz yerden başlayalım. Ee, sorularımız var. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, tabii Fatma hocamın e, konuştuğu hususlardan ben devam etmek istiyorum. Bazı noktalarda bağlantılar kurarak hem filmle hem e, Fatma hocamın konuşmasıyla. Hı -hı. E, öncelikle şunu e, bir tespit yaparak başlamak istiyorum. E, evlilik bir sözleşmedir. Biraz hukukçu şey olacak ama. Hı -hı. Evet. E, boşanma ise sözleşmenin bozulmasıdır. Dolayısıyla bir sözleşme yapacağınız zaman hayatın olağan akışına uygun olarak taviz verirsiniz. Yani o sözleşmenin gerçekleşmesi için bazı şeyleri erteleyebilirsiniz, bazı şeyleri konuşmayabilirsiniz, bazı şeylere ya olur olur problem değil, ben tanıdığım kadarıyla böyledir diyebilirsiniz ya da sevginizden dolayı ona inanırsınız ve o şekilde detaylı bir konuşma ya da sözleşme gerçekleşmez ki Zaten evlilik sözleşmesi dediğimiz şey de bizde sözlü olarak yapılır. Bizde örneğin işte sanatçılar ya da yüksek kesim diye tabir edilen kesim arasında son zamanlarda evlilik sözleşmesi mesela daha yaygınlaşmaya başladı. Hı hı. Ama genel toplumu düşündüğümüz zaman evlilik sözleşmesi diye bir şeyden bahsettiğiniz zaman bu yani küfure denk bir etki yaratır gerçekten yani evleneceğiniz kişiyle oturup yazılı olarak e, şartlarımızı belirleyelim e, ki e, Fatma Hocam da e, belki katılacaktır. Aslında bu da yine e, İslam hukukunda e, izin verilen e, bir şey, yazılı olarak bir şeylerin yapılması. Hatta borç alıp verirken bile e, onun yazılması e, şey yapılıyor değil mi? Ama bizde e, hocamın da tespit ettiği gibi, yaşayan şey çoğu zaman hukuk değil, yaşayan şey örftür. Hukuk çoğu zaman örfe, yani yaşayan kültüre ayak uydurur ve dönüşüm geçirir. Yani bu anlamda şunu tespit etmemiz gerekir. Hukuk mu yaşamı takip eder, yoksa yaşam mı hukuku takip eder? Yaşam mı hukuka uygunlaşır, yoksa hukuk mu yaşama uygunlaşır? İşte bu noktada birazdan bahsedeceğim belki insan hakları hukuku açısından farklı bir şey düşünebiliriz ama genel itibariyle şu tespiti yapalım. Temel itibariyle hukuk yaşananı e, legalize etmek, yaşanana bir hukuki çerçeve bir güvence oluşturmak için vardır. Şimdi e, boşanma söz konusu olduğunda ise bu bir bozma olduğu için orada taviz vermek yerine tam tersi karşı taraftan ne kadar taviz koparabiliriz gündeme gelir. Doğru. Çünkü bu bir artık sözleşmenin ortadan kalkmasıdır ve Sözleşmek kalkarken en karlı bir şekilde masadan kalkmak amaçlanır. Yani hukukun genel mantığı içerisinde bu e, teoriyi bütün sözleşmelere uygulayabiliriz. Şimdi filme baktığımızda aslında bunun bariz bir şekilde yansımasını e, ya da işlenmesini görüyoruz avukatlar özelinde. Öncelikle e, iki medeni insan gibi e, ayrılmak isteyen bir çift resmediliyor ancak daha sonra e, işte bir nevi avukatlar da günah keçisi ilan edilerek ben filmin bu kısmına açıkçası e, çok katılmıyorum. E, i̇şte avukatlar fiştikledi, avukatlar e, kafamıza bazı şeyleri soktu. Aslında biz e, iyi insanlardık. E, yani şeytana uydum sözünü avukata uydum olarak e, görüyoruz biz filmde. E, bu kısmı bence gerçeği yansıtmıyor. E, bahsettiğimiz e, zaten anlatı da genelde e, babacan avukat üzerinden değil, de, plaz avukatı üzerinden e, anlatılıyor. İşte plaz avukatları böyledir, işte yırtıcıdır, işte şey yapar, e, hakkınızı alır, işte sizi mutlaka boşatır gibi e, bir e, şey söz konusu, bir anlatı söz konusu. Halbuki. Örneğin Türkiye özelinde şöyle bir baktığımızda boşanma avukatlarına gidin temel itibariyle çoğu babacandır. Yani o ilk babacan avukat gibidir. Arayı bulmaya da çalışırlar çoğu zaman. Getirisini götürüsünü anlatırlar. Ama nedense böyle bir anlatı tercih edilmiş. İşte boşanma avukatının önüne geldiğiniz an o sizi boşamak için. Uğraşır. Evet yani boşarsa tabii ki bir ücreti var ama boşamazsa da zaten olması gereken hukuk düzeninde boşamazsa da danışmanlık ücreti alacağı için bizdeki avukatlık anlayışında böyle bir bakış açısı var. Yani boşarsa, davayı kazanırsa ücreti hak kazanır. Böyle bir şey yok aslında dünyada. Boşanma avukatı getirisini, götürüsünü, hukuken neler olabileceğini çocuğuyla ilgili velayet meselelerinde ne gibi zorluklarla karşılaşabileceklerini söyler. Bunun üzerine yine bir danışmanlık ücreti ödeyerek kişiler diyebilir ki ya biz boşanmayalım, yani bu işin astarı yüzünden pahalıya geliyor diyebilir. Ama işin bu tarafı tabii ki şey yap e, işlenmiyor. Ama hocam e, tabii biraz uçlaştırmış olabilir normal belki bu. Hmm ve Charlie için yani işin avukat kısmı ya da, da gerçekliğe çok evet. uygun olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama şöyle bir şeyi ben hani çok ıı, uzak görmedim nedense. Ee, yani o sözleşmeyi bozduğumuz an e, dediniz ya taviz almanın sistemsel olarak taviz almanın daha ön çıktı öne çıktığı bir platformda ne? aslında gerçekten ben buna yakın çok hikaye duydum. Yani e, iki insanın hiç gündeminde yokken ya bu iş zaten böyle çözülüyor bu işin e, kitabı bu yani sen ne dersen de kanunda hakimin dikkat etmesi için senin söylemen gerekenler bu şeklinde avukatı tarafından ikna edilen pek çok insan duymuşluğun var bilmiyorum benimki bu Tabii mi... ki e, avukatın yükümlülükleri arasında müvekkilini doğru yönlendirmek de var. Hmm. Ancak totalde tabi ki avukat müvekkilini savunur. Avukat adaleti sağlamak zorunda değildir. Avukatın böyle bir görevi yoktur. Dolayısıyla avukatın tek görevi müvekkilini e, savunmaktır. Ama şunu unutuyoruz. Netice itibariyle kontrol müvekkilde. Müvekkilin izin vermediği, müvekkilin tamam öyle olsun demediği bir şeye hmm. avukatlar bir savunma veya bir şey olarak e, ortaya koyamazlar. Müvekkilde kontrol. Ha diyebilirsiniz hmm. ki e, müvekkili de netice itibariyle avukat ikna ediyor, e, işte müvekkili ayartıyor. Bu başka bir mesele yani bu olabilir, olmaya hmm. da bilir. Hmm. Da bilir. Hmm. Şimdi benim tespit etmek istediğim ikinci bir mevzu e, hmm. bu filmin gerçek bir hikayeye dayandığı söyleniyor. Yani filmin yönetmeni Noah Baumbach ya da Baumbach bilmiyorum nasıl hmm. okunuyor. E, temel itibariyle bu hikayeyi yaşamış. İşte Noah Baumbach bir yönetmen, işte eşi bir aktör. E, eşi Los Angeles'a gitmek istiyor ve bu şekilde boşanıyorlar. E, i̇şin bu tarafını e, biraz gözden kaçırdığımız zaman e, çok böyle nasıl diyelim filmde aslında her anlatılan şey e, bizim anladığımız gibi olmayabilir. E, yönetmen aslında bana kalırsa biraz e, kendi hikayesini de yansıtmak istemiş. İşte e, sanki özür dileyerek ya bu evlilik bitmeyebilir demek istemiş ancak Fatma hocamın tespit ettiği uluslararası işte trendlere uygun olarak büyük oranda Nikol'ü savunarak Nikol'ü haklı çıkararak şey yapmış ama filmin başında dün Zeynep Kevser hocam da işte bir taşlama şeyinden bahsetti filmin başında e, birçok kimse yani Kadın ya da erkek Nicole e bir ifrit oluyor sanıyorum. Yani çünkü Nicole e, işte sessiz e, yani nasıl diyelim mahkemeye başvurmadan avukatları devreye sokmadan e, bir şey e, bir uyuşmazlık çözümü e, konusunda istekli gibi görünüyor. Ancak ondan sonra bir bakılıyor ki işte ortada aldatma olayı var. İşte e, Nicole meğer bazı şeyleri e, tırnak içerisinde içine atmış. Ee, ve işte Charlie'nin bir iktidar e, şeyinden bahsediyoruz. Bence yönetmen burada şunu anlatmak istiyor. Ya bu Charlie size ne etti kardeşim? Yani yönetmen biraz kendini e, nasıl diyelim e, çok da kötü bir insan olarak e, resmetmemiş. Yani burada çünkü Charlie yönetmenin kendisi aslında gerçek hayatta. Yönetmen biraz şunu demek istiyor sanki e, eşine. Ya böyle bir e, aslında tamam senin böyle taleplerin varmış ama ben bilmiyordum. Bunları belki oturup konuşabilirdik. Bunları çözebilirdik. İşte filmin sonunda mesela UCLA'deki bir işi kabul ediyor. Mesela Los Angeles'a geliyor bir şeyde. Hani şunu diyorsunuz. Orada Nicole işte şaşırıyor. E, olabiliyormuş. Demek ki Los Angeles'a gelinebiliyormuş. Hani biraz sanki yönetmenin pişmanlıklarını izliyor. Ya keşke böyle yapsaydım da işte eşimden, çocuğumdan ayrılmasaydım gibi bir pişmanlığını yazmış, derdini açmış gibi geldi bana. Ama filmin dediğim gibi bunu yapmasına rağmen bu bence yönetmen tarafından bak bak baktığımızda görebileceğimiz tablo. Ancak filmin e, genel e, çerçevesi yani genel havası evet e, hem dünkü hocalarımın hem de Fatma hocamın tespit ettiği gibi temel itibariyle e, nasıl diyelim mevcut trendlere uygun bir şey. Bu mevcut trendin de en başlat örneği ya da iki örneği diyelim. Birincisi toplumsal cinsiyet meselesi. Dün işte Alev Hocam, Zeynep Hocam çok derinlemesine girdiler bu konuya. O yüzden çok fazla girmek istemiyorum. Bugün de şöyle enteresan bir güne denk geldi. Bugün işte Numan Kurtulmuş Bey İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'ne çekilebileceğini açıkladı. Hani bu toplumsal cinsiyeti dün işte hocalarımız tartıştık bugün de işte toplumsal cinsiyet meselesini nasıl diyelim ele alan düzenleyen e, sözleşmelerden bir tanesinden çekileceğimiz e, gündeme geldi. Böyle bir enteresan bir e, şey var, enteresan bir rastlantı da var. Belki hani e, filmin şeyini bitirdikten sonra biraz uluslararası sözleşmeler ve insan hakları konusunda da e, konuşabiliriz. Şimdi e, Fatma hocam bir Şeyden bahsetti. Hani şöyle bir şey mümkün değil mi? İşte kadın e, çalışsa, erkek e, işte evde kalsa, çocuklara baksa, aslında bu e, temel itibariyle hukuken kendi işte İslam'ında e, yasaklanmamış bir şey. Hocam ses bir kısıldı galiba. Kapatayım. Evet. Hı -hı. Bunun örneğini aslında Kemal Sunal'ın e, Şendol Şaban filmi vardır. Belki hepiniz hatırlarsınız, Şendul Şaban'da e, kadın çalışıyordu ve erkek e, eve ve çocuklara bakıyordu. Ve orada e, nasıl diyelim erkekle kadınla ciddi bir empati e, söz konusuydu. Şimdi e, aslında varyasyonları düşündüğümüz zaman e, kadın erkek ilişkileri, aile ilişkileri, işte feminizm, toplumsal cinsiyet ya da erkeğin konumu, iktidar, işte patrimonializm, ataerkillik bunların hepsini tek tipleştirerek konuşabileceğimiz bir düzlem söz konusu değil. Aileyi konuşuyoruz. Nerede konuşuyoruz? Türkiye'de mi konuşuyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nde mi konuşuyoruz? Pakistan'da mı konuşuyoruz? Afganistan'da mı konuşuyoruz? Bir defa bu genelleştirmeci yaklaşımdan, uzaklaşarak ancak doğru analiz yapabileceğimizi düşünüyorum işte feminizmi konuşuyoruz işte batıdaki feminist hareketlerin talepleriyle örneğin bir Suudi Arabistan'daki feminist hareketlerin talepleri çok farklı olabiliyor bir İran'daki feminist hareketlerin talepleri çok farklı olabiliyor çünkü yaşayan kültür, kurallar işte kadınların konumu veya erkeklerin konumu Bunların hepsi birer parametre. Bu bunların hepsini işin içerisine katmadan doğrudan, örneğin işte feministler şöyle, işte erkekler şöyle veya e, işte aile aile şöyledir, böyledir diye genellemeci yaklaştığımızda aslında işin bu örf ve e, toplum e, toplumdan topluma değişirlik kısmını ıskalıyoruz. E, genel itibariyle aile hukuku ve e, insan ilişkileri de aslında bu e, relativizmin yani nasıl diyelim, göreceliliğin çok baskın olduğu alanlardır. Bu yüzden de çok hukukluluğu bir şekilde tanıyan, kendi hukuku içerisine yedirmiş işte Anglo-Sakson hukuk sistemleri ya da eski Osmanlı hukuk sistemi gibi hukuk sistemleri en başta özelliği aile hukukuna ve kişisel işte miras hukuku, aile hukuku gibi kişiye ait, ahvali şahsiyeye ait hukuka ayırırlar. İşte ceza hukukunda e, baktığınız zaman aynı özellikleri tanınmayabiliyor. Ancak aile hukukunda, örneğin kişi inandığı e, din ya da inandığı değerler sistemine göre ailesini e, düzenleyebilir, evlenmesini, boşanmasını e, ona göre dizayn edebilir ve biz hukuk olarak bunu tanırız diye çok hukukluluğa izin veren sistemler söz konusu. Ama dikkatinizi çekerip izin verdikleri e, noktalar genelde Kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren noktalar. Yani daha az kamusal ve toplumsal meseleleri ilgilendiren hususlar. Şimdi e, iktidar meselesinden bahsediliyor ve kadının konumundan özellikle dün hocalarım çok bahsetti. Burada biz e, kültürden söz ettik ve e, kültürün de Fatma hocam çok güzel bir tespit yaptı. Kültür çoğu zaman aslında... Örneğin İslami ya da insan hakları gibi iki dünyadan da konuşacak olursak bu düzenlemelerin önüne geçebiliyor. Yani ne kadar kural koyarsanız koyun insanlar özel hayatında örneğin e, mahkemeye değil de bir hocaya giderek onu hakim ya da hakem tayin ederek evlilik ya da boşanmalarını tertip ve dizayn edebiliyorlar. Yani bir şekilde hukuku kendi hayatlarına uydurabiliyorlar bu anlamda. Hukuk sistemleri de tabii geniş düzenlemeler içerdiği için buna müsaade ediyor çoğu zaman. Şimdi ben bir e, sosyal deney izlemiştim. E, hani Örfün ya da e, kültürün e, bakış açısının ne kadar önemli olduğuna dair. E, anneler gününde şöyle bir sosyal deney izledim. E, i̇şte bir e, iş yeri sahibi var, belki çoğunuz izlemişsinizdir. Genç bir adam iş yeri sahibi işte adı bilinmedik bir iş için e, mülakatlar yapıyor e, işte bu iş için e, özelliklerini sayıyor işte ücret almayacaksınız gece gündüz çalışacaksınız işte hiçbir sosyal güvenceniz olmayacak işte bilmem e, şöyle olacak böyle olacak yani işi tanımlarken şunu farkında değiller aslında bir kölelik düzenini tanımlıyorlar e, ama onun sonunda işte e, kişiler diyor ki ya bu nasıl bir iş yani böyle bir iş olamaz işte orada duygusal bir müzik giriyor işte sizin anneniz aslında böyle birisi e, deniyor ve işte ağlamalar şeyler falan e, gibi bir sosyal deney işte annelerimizin kıymetini bilelim gibi bir sosyal deney e, görmüştüm. E, genel itibariyle işte meselelere e, sosyolojik ve hukuki bakmak yerine yani öğrenmek okumak e, yerine Böyle duygusal nasıl diyelim kurgular üzerinden bir konumlandırmaya sahip olduğumuz için ve seküler bir devlette yaşıyoruz ve seküler devlette yaşayan Müslüman toplumlar hep seküler devlet Müslüman toplum dikotomisini ayrılığını mutlaka yaşarlar belli noktalarda özellikle bu işte private law işte bu özel hukuk kişiye ilişkin aile hukuku gibi meselelerde bunu yaşayabilirler. Ancak bunu anlamlandırmada zorlanıyoruz. Çünkü hukuk düzeni başka bir aile profili, başka bir eş, kadın, erkek ilişkisi çiziyor. Ancak gerçek hayatta kişiler bu aile profiline uymak zorunda değil. Yani bunlar Fatma Hocam'ın dediği gibi, İşler kötüye gittiğinde, işler bozulduğunda devreye girecek yedek kurallar aslında. Yani insani ilişkiler temel itibariyle işte etik, ahlak, eğer dindar insanlardan bahsediyorsak e, din e, gibi meselelerce yönlendirilen e, kurumlar, hususlar diye düşünüyorum. Şimdi örneğin bir e, şey vermek gerekirse... E, Sam Mendes'in e, çok güzel filmleri var bu konuda. İşte dün birinden bahsetti e, zannediyorum e, Alev hocamdı e, yanlış hatırlamıyorsam. Revolutionary Road diye e, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın e, filmi vardı. Ben bir filminden daha bahsetmek istiyorum. Çok bence daha önemli ve iyi bir film. E, American Beauty yani Amerikan Güzeli diye bir film var. Genelde o da böyle... Nasıl diyelim, afişinden ya da e, anlattığı konunun yanlış anlaşılmasından dolayı izlenmez. Ama bence Amerikan kültürü ve Amerikan toplumunu anlatan e, muazzam bir film. Filmden aklımda kalan çok güzel bir replik var. Spoiler vermeden şey yapayım. Izleyecek olanlar olurdur mutlaka. E, filmde şöyle bir şey diyor e, eş, koca. Diyor ki bizim evliliğimiz aslında sadece bir reklam. Sadece Dışarıya ne kadar normal olduğumuzu göstermek için biz evliyiz. Aslında biz gerçekte evli değiliz. Ee, o yüzden işte bir Amerikan toplumundaki kadın ve erkeğin talepleri, istekleri veya e, dürtüleri ile örneğin bir e, Türkiye'de, bir Suudi Arabistan'da kadın, erkek ve taleplerin istekleri, dürtüleri farklı olabilir. Ya da sayıklar farklı olabilir. Ya da referanslar farklı olabilir. Çünkü hukuk düzeninden e, yola çıkarak kurguladığınız bir şeyle dini inançlarınızdan yola çıkarak kurguladığınız bir aile mutlaka birbirinden farklı olacaktır. Şimdi siz ne kadar e, ya şöyle haklarınız var, böyle haklarınız var diye e, söyleseniz de e, Fatma Hocam'ın dediği gibi bazı e, kimseler mutlaka diyecektir ki ama Allah var ama işte öbür dünyada hesap var ama işte bu noktada e, şeyleri çiğnemiyor muyuz? E, i̇şte ben bundan korkarım. E, varsın böyle olsun gibi, gibi tercihlerini o yönde kullanabiliyorlar. Ama biz hiçbir zaman tercihini o yönde kullanabileceğine inanmıyoruz ya da e, kullanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bence önemli olan şey e, kadın veya erkek e, özgürce kendi istediği şekilde mi e, hayatta ve evliliğe katkı sağlıyor. İşte kabullenerek aslında istemeyerek zorlanarak veya başka işte ailevi ve toplumsal nedenlerden dolayı mı buna katlanıyor? İşte Fatma Hocam'ın yine tespit ettiği güzel bir mevzu var. Boşanma genelde çok böyle bir yıkım bir böyle olmaması gereken bir şey olarak görülüyor. Aslında bu kültürel bir şey. Bu aslında şeyin hani ortaya koyduğu İslam e, işte fıkhının e, düşüncesinin ortaya koyduğu bir e, düşünce biçimi değil. E, boşanma helal kılınmış. Ancak e, toplumsal yargılara baktığımız zaman e, bir boşanma söz konusu olduğu zaman genelde işte bütün aile, işte kız tarafının ailesi ve erkek tarafının ailesi e, işin içerisine girip e, işte belki de bitmesi gereken bir ilişkiyi sakat bir şekilde devam ettirmeye e, çalışıyorlar. işte bu anlamda e, hukuk aslında bize çok fazla yardımcı olmuyor. Ben de çok konuştum mu bilmiyorum ama. Estağfurullah e, hocam nasıl yardımcı olmuyor husmı? Yani toplum buna birazcık müsaade etmek istemiyor. E, e, e, tabii. yani hukuk şöyle hukuk e, mahkemeye gittiğinizde karşılaşacağınız bir şey. Ancak hı. mahkemeye gidene kadar. Genelde işte aile, toplum, çevre, işte toplumsal yargılar, işte insanların tırnak içinde dul bir kadına nasıl bakacağından tutun da işte çocuğunu bıraktı gitti algısına kadar birçok meselede aslında toplumsal yargılar bizi yönlendiriyor. Bir toplum içerisinde yaşadığımız için Hı -hı. İşte Kramer, Kramer'e karşı filminden bahsedildi dün. Hı -hı. Mesela filmdе Kadın evi terk ediyor ve çocuk e, kocanın e, şeyinde kalıyor, evinde ve koca e, çocuğa bakmak durumunda e, kalıyor. Orada da mesela e, farklı bir bakış açısı var. İşte e, kadına e, tam tersi bir e, şey var, işte çocuğunu bıraktı gitti, işte bir anne nasıl e, çocuğunu bırakıp gidebilir? E, şimdi bakıyorsunuz yine... 1970'ler, 80'lerdeki bir Amerikan toplumu, Amerikan furyası ya da Amerika'da ortaya çıkan çeşitli akımlarla alakalı bir film. Yani filmin alt metnini, arka planını anlamak için biraz filmin çekildiği ortam, mekan, işte yönetmen kime hitap ediyor? Mesela bir örnek vereyim. Bugün bu filmde eğer totalde... Nikol haklı çıkarılmasa e, muhtemelen yönetmen bir daha film çekemez. Çünkü e, film çektiği değerler dünyası e, bunu emrediyor bugün. Temel itibariyle yüzde yüz kadın haksız olsa dahi bir şekilde kadını haklı çıkartman gerekiyor. Mutlaka o yüzde birlik şeyi yapman gerekiyor. Yani bu, bu, buna hakkınız yok bir defa. Çünkü Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi şöyle bir kurguya sahip. E, kadın ve çocuk vulnerable yani e, nasıl diyelim e, kırılgan e, ya da şeye muhtaç e, özel özen göstermeye muhtaç e, bir kitle olarak e, tanımlanıyor. E, aslında batının ya da batılı metinlerin kurguladığı aile biçiminde de aslında. Kadın otomatik olarak kırılgan zayıf ve işte ekstra korunması gereken bir şey olarak kişi olarak kurgulanıyor ama şunu hiç şey yapmıyoruz kadın bir irade sahibi kadının istekleri var kadın bir sözleşmeye giriyor ve kadın sesini yükselterek yani kadın bir şeylere itiraz ederek veya kadın bu ilişki biçimine onay vermeyerek de bu Kurguyu sağlayabilir. Ama nedense batılı filmlerdir hep böyledir. Kadın bunu sağlayamaz. Onun yerine hukuk gelir bunu sağlar. Ve dolayısıyla bu da bize işte batıda hep şöyle bir anlatı şey yapılır. İşte e, kadını temel itibariyle kadını kendisi koruyamaz. Kadın acizdir, zayıftır. Kadını ancak hukuk korur. Dolayısıyla e, mutlaka... E, Kadınlar işte hukuk bilmeli, insan hakları bilmeli, insan hakları hareketleri bilmeli. Buna tırnak içinde katılıyorum. Bence kadınlar hukuk bilmeli, herkes insan haklarını bilmeli. E, ama şöyle bir e, durum var. E, kültürel kodlardan, işte e, toplumsal e, meselelerden yola çıkarak kavramları kurgulamadığınız için, örneğin dedim ki işte Suudi Arabistan'ın feminizmiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin feminizmi mutlaka ve mutlaka birbirinden farklı olacaktır. Şimdi biz Suudi Arabistan'daki feminizmi, Amerika'daki feminizm kavramları üzerinden konuştuğumuz için e, burada düşmanlıklar ortaya çıkıyor. İşte e, erkekler genelde şöyle bakarlar, e, işte feministler yine toplanmışlar, işte Ku Klux Klan gibi işte bir erkek yakacaklar ve işte e, orada dağılacaklar gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. E, tersinden. Ee, işte erkek kadınlar tarafından da erkeklerin hiç olmadığı, erkeklerin aile üzerine hiç konuşamayacağı ee, ses kesiliyor dedi. Seste evet. de bir sıkıntı var mı? Yok, biz almadık hocam. Tamam, kendi sistemiyle ile alakalı Hı -hı. bir şeyin zannediyorum. E, şurasını bazen kaçırıyoruz. E, yani erkek aile hakkında hiçbir zaman konuşamaz e, dediğimizde. O kişiyi bu yargısından döndürmenin çok simple basit bir yolu var. Veya tersinden işte kadın işte feminist meselelerde falan şöyle ileri gidiyor, böyle ileri gidiyor dediğinde birisi bu tip kimseleri yani aşırı uçtan konuşan kimseleri böyle durdurmak için çok basit bir şey var. İşte senin annen kardeşin yok mu? Diğer yönden de işte senin baban işte erkek kardeşin yok mu? Onlar çok mu kötü insanlar? İşte annen, kardeşin, kız kardeşin e, çok mu feminist insanlar? Hiç haklı olduğu noktalar yok mu bunların? E, orada şöyle bir şey aydınlanma geliyor işte. Ha doğru diyorsun. Yani evet ben işin orasını düşünmemiştim. Yani e, ben hatta şöyle bile e, bilmiyorum abartıyor olabilirim. E, bekar bir kimsenin e, bu aile kadın hakları ve diğer meselelere bakışıyla evli bir kimsenin bakışı değişebileceği gibi kız kardeşi olan bir kimsenin bakışıyla kız kardeşi hiç olmayan bir kimsenin bakışı da değişecektir. Dolayısıyla temel itibariyle toparlayacak olursam hı hı, evet hocam. bu meselede ben bir genelleştirmeye gitmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. İşte hep şey derler, işte Osmanlı'da şu vardı ne zaman, kimin zamanı da, hangi devirde, 600 yıllık bir dönemden Bahsediyoruz. Ee, i̇şte bu tip konularda da işte aile şöyledir, kadın böyledir, zeminizm böyledir, toplumsal cinsiyet böyledir dediğimizde ya kategorik olarak karşı çıkmacı bir yaklaşım var ya bunlar tamamen işte batının kavramları bunlara e, işte ölesiye karşı çıkmalıyız. Hiç okuması okumaya gerek yok, anlamaya gerek yok, ne diyorlar, bakmaya gerek yok ya da işte. Topluma uydurmadan, kendi toplumunun feminizmi, toplumsal cinsiyetlerin farklı olabileceğini hiç aklına getirmeden doğrudan kodifikasyoncu, yani batıdaki temel tartışmaları okuyup buranın gerçekliğine uydurmaya çalışmak. İşte bu ikincisi, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, İnsan Hakları Sözleşmelerinin de ile ilgili bize bir, e, nasıl diyelim, ipucu veriyor. Çünkü uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin, e, temel amaçlarından bir tanesi aslında iç hukuku dönüştürmektir. Şimdi İstanbul Sözleşmesinden bahsettim. Hocam oraya bence hiç girmesek çünkü şöyle e, saat çok 10... çok tehlikeli şey girmeyeceğim. Yo, yo, tehlikeli derken <gülüyor> uçukta bitirmemiz gerekiyor e, söz verdiğimiz için e, chatte de soru kısımları var e, sonuç itibarı. Tamam. Evet o yüzden çünkü çok başka bir alan orası e, dolayısıyla şu an çok e, anlamlı değil. Ee... Çok kısa bir şeyden bahsedeyim öyleyse. O orayı geçiyorum. Ee, şeyin e, Charlie ile e, Nicole'nin şeyi bizim hukukumuzda olsaydı ne gibi bir e, şeyle karşılaşırlardı. Ondan bahsedeyim. Bizim hukukumuzda e, 4725 sayılı Türk Medeni Kanunu var. E, Türk Medeni Kanunu'nun bu ilişki ile ilgili iki tane maddesi. İşte birincisi zina bir boşanma sebebi olarak öngörülmüş. Hı hı. İkincisi de e, evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Yani zina ile zina ayrı bir boşanma e, sebebi olarak öngörülmüş. E, hı hı. Diyelim zinanın olmadığı bir noktada evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Diyelim ki evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına e, dayanacağız. Burada diyelim ki olayda zina yok. E, orada bazı şeylerden hemen kısaca söz edeyim. Mesela bizim yargıtay kararlarında neler evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak e, kabul edilmiş e, ve bunu belki e, Fatma hocamın kucağına böyle bir şey bomba olarak e, bırakıp şey diyebilirim hani e, hocam hani bunlar ile mesela bizim hukukumuzda öngörülen şeyler işte bunlar da aslında İslam'da ne kadar e, şeydir cahildir diye bir bomba bırakıp öyle ayrayayım e, birincisi fiziksel şiddet bu daha böyle İtifakla şey yapacağımız bir şey. Ekonomik ve psikolojik şiddet, ee, işte aile ve çocuğa ilgisizlik. İşte mesela bir kararda e, yeni doğum yapmış e, eşiyle ve çocuğuyla e, hiç ilgilenmeyen bir kocanın evlilik birliğini temelinden sarstığı e, mesela karara bağlanmış. Alkol ve kumar bağımlılığı, e, kendi ailesinin müdahalesine çok fazla izin verme. Mesela Filmde de işte Nikol'ün ailesi müdahale etmek istemiyor vesaire vesaire. E, ama normalde bizim yargıtay kararlarında işte e, kayınvalide çok devreye girdi. Onun adına konuştu. İşte e, çok fazla e, aileler şeye tutuştu. Suçlamalara girişti. Bu da e, mesela evlilik birliğinin temelinden sarsan bir şey. İşte eşe hakaret veya ailesinin hakaretine izin verme, sessiz kalma. Eşini ailesiyle görüştürmeme. Eşini sevmediğini söyleme, işte ben aslında seni sevmiyorum da aslında ya işte çocuk var yoksa ben senden boşanırım gibi kelimeler. Hızlı geçiyorum. Ee, i̇şte agresif, çok agresif ve sürekli saygısızca davranışlar, işte hakaret diyebiliriz. İftira atmak, ailesiyle yaşamaya zorlamak, ayrı bağımsız bir ev açmamak, ee, işte aile sırlarının paylaşılması, işte cinselliğin bitmesi veya iktidarsızlık. Bu da yine bir şey olarak sayılmış. İşte sadakat yükümlülüğüne aykırılık, işte eski sevgilisiyle çaktırmadan görüşmeye devam etme, işte gizli gizli WhatsApp yazışmaları olma, işte kendisinden diyelim hoşlandığı birisi olmasına rağmen onunla işte arkadaşlığı devam ettirme gibi gibi sadakat yükümlülüğüne aykırılık altında sayabileceğimiz hususlar. Ee, tamam, ben böyle bırakayım. Peki. Diğer mesele sorulursa bunları, artık. Bu arada bunları hiç alt alta duymamıştım hocam. Bana açık söylemek gerekirse günün güncelin bir toplumunda çok yerinde çok karşılaştığımız gayet sanki iç toplumsal hukuktan çünkü başka bir ülkede bu kadar çok belki diğer ailenin müdahalesiyle kopacak kıyamet yoktur ama baştan aşağı saydığınız bütün şeyler bana çok mantıklı makul. Evet. Toplumun kendi, hukukum Hepsi hepsi gerçek olaylar, hepsi yargıtay kararlarına yansımış olaylar. Ee, yani şey bu, gibi bu, hani sizin okulun. sorunuz vardı ya, yani hukuk yaşamın arkasından koşmuş gibi görünüyor bunlar. Evet, evet. Şimdi, öyle de olması gerekiyor açıkçası. Yani hukuk yaşamı düzenler, yaşam hukuku e, nasıl diyelim, yaşam hukuku şekillendirir aslında. O evet, yüzden evet. hangi ülkede konuşuyoruz, hangi toplumda konuşuyoruz, hangi değerler dünyasından konuşuyoruz. Bu çok önemli bence. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi gelen yorumlar ve sorular, sorular üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum. E, Nikol'un psikolojik yardım e, alma konusunda orada çok gönüllü davranmaması, orada sahalıklılık terk etmesine işaret edilmiş. Ve e, aynı zamanda da normalde e, boşanma sürecinde normalde kendisinin ezildiğini, kendisini gerçekleştiremediğini savunan bir kadın karakter... Daha az ahlaki bir tavır gösteren bir kadın avukatla çalışıyor. Daha agresif boşanma tarzına karşı çıkmıyor. Direnç göstermiyor diye bir yorum var. Bir de şöyle bir şey gelmiş. Burada aldatma konusunun gerçekten önemli olduğunun altında çizilmiş. Ve kadının istekleri yani kadının tek arzusu iyi bir evlilik olmadığında iyi bir evlilik ortaya koyamaz mı? kendini gerçekleştirmemiş bir kadının çocuğu olarak iyi bir annenin kendini gerçekleştirememiş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum demiş. Ee, özellikle hani Fatma hocam herhalde ya yani bitmeyebilir e, kısmında böyle arka arkaya aldatmayı meşru mu gördük tarzında sorular gelmiş. Ee, bir de e, özellikle bu Tabii bu aldatmanın e, cinsel birliktelikle ilgili bir sorundan mütevellit yaşanabileceğine dair muhtemelen konuştuklarımızdan bir yorum çıkmış olmalı ki bir kadın cinsel birliktelik yaşayamayacak kadar ruhi sıkıntı yaşayamaz mı denmiş. Tabii bunlar çok e, önemli bir taraftan da çok meseleye özel şeyler ama e, ben kendi açımdan baktığımda hakikaten e, aldatmayı herhangi bir şekilde meşrulaştıracak herhangi bir şey göremiyorum çünkü... Nicole en çok şundan rahatsız bir kez bile kendisine bir şey sorulmadığından yani bir bile Charlie'nin bir duygusal bağlantıyla bir duygusal beklentiyle onu anlamaya çalışmadığından rahatsız. Özellikle her insan tipi için tek bir mutluluk formülünün olmadığı her ailenin özel bir mutluluk formülünün olabileceğiyle ilgili yorumlarda gelmiş. Evet. Bu şekilde. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, mesela bugünden konuşalım. Evet halalarımız, teyzelerimiz ya da komşularımızla ilgili konuştuk ama. Ee, işte Fatma hocamın kızı var. Ali Osman hocam sizde kız mı, erkek mi evlat? Ben de bir tane erkek, bir tane de kız bekliyoruz inşallah. Oo maşallah yeni dünyaya gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de değilim. Vallahi evet. Şimdi maşallah şimdi. Mesela e... ben kız babası olmadığım için. Bende de henüz şey var yani işte koca eş şey var ama o üçüncü level'ı yakaladıktan sonra belki benim de fikirlerimde biraz değişiklik olabilir yani bu da Peki çok normal. Hocam. Peki hocam şimdi e, mesela e, tabii ki hayatta bir evlilik de bir başarı olarak tabii ki konumlanabilir, kodlanabilir böyle bir amaç da olabilir. Ama mesela biz kız çocuklarımızı herhangi bir şekilde kendi istidat, kabiliyet, yetenek almaları gereken eğitimden azat ederek veya işte buna çok gönüllü durmayarak iyi ve mutlu bir evliliğe konsantre etme hakkımız var mı? Yani bütün hayatını bunun üzerine kurma hakkımız var mı? Ya şun, bundan şunu mu anlıyoruz? Yani bir kul olarak, bir insan olarak aslında kendini gerçekleştirme... Fazlaca bir seküler kavrammış gibi geliyor ama kendini gerçekleştirmeyi de nasıl doldurduğumuz çok bizimle ilgili bir şey. Nasıl aileden bahsederken hepsinin özel olabileceğini söylüyorsak yani benim bir kul olarak bağlandığım dünyayı bugün de yaşamaya çalışmam da kendimi gerçekleştirmem olabilir. Yani benim hedefim kendimle ilgili kurduğum hayal bu da olabilir. Dolayısıyla e, bir şekilde istidat kabiliyetleri ölçüsünde eğitimlemiş yetiştirilmemiş ve sadece hakikaten e, kamusal alan, özel alan ayrımında bir evin e, günlük, pratik e, dönmesi gereken ihtiyaçları sağlayabilecek şekilde bir koca beklemiş olmak. Fatma Hocam bu bana oturmadı. Yani elbette ki Tercih olarak neyi tercih ettiğimiz gerçekten çok kişisel bir şey. Ya Burada herkesin koşa koşa kamuda çalışmaya gitmesi veya bu çalışma saatlerinin sekanslarının yani erkek kadın fark etmez insani olmayacak aileye ve çocuğa vakit ayıramayacak şekilde bir mesaide kurgulanması, iş odaklı olmaması e, bunların hepsi ayrı konuşulacak şeyler ama bütün bunların Kadın erkek herkese ve elbette ki kültüren, kültürden kültüre değişen pek çok şey var ama bugün artık Türkiye gibi bir ülkede mesela Türkiye üzerinde konuşursak kız çocuğu erkek çocuğu demek sizin istidat yetenek kabiliyetleri ölçüsünde verebileceğimiz her şeyi verip kendini gerçekleştirmek dediğimiz o şey aslında bir kul olarak bir insan olarak üretimi ne katkı sağlayabileceği, kendini mutsuz hissedebileceği alanda bir inşaya yardımcı olmak ama sonrasında o hayatın nasıl geçeceği, işte kadının mı çalışacağı, kocanın mı çalışacağı, ikisinin birden evde mi oturacağı çok ayrı bir şey. Bunun özellikle bir altını çizmek ve bunu bir daha konuşmak istedim. Çünkü geçmişin şartlarıyla bugüne gelmiş bir şey. Ben bazen diyorum ki anne bu konuyu seninle konuşup seni rahatsız etmek istemiyorum diyorum. Çünkü sen o bildiklerinde mutlusun orada. Yani orayı fazla değişmeye gerek yok. Ama bugün hep şikayet ettiğimiz bir şey var. Yani dünya büyük bir köy artık. Ve e, inancımızla birlikte burada yer alabilmek için inancımızın bize tanıdığı insani haklar, yaratıcının bize tanıdığı insani haklardan en nihayetinde en sonuna kadar haberdar olma, bunu ön planda tutma zorunluluğumuzun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o sürekli şikayet edilen Z kuşağı deyip böyle bir simgeleştirip ötöküleştirilen dille ilgili aslında problemimiz şu bizim. Onlar bize biz bu dünyada yaşıyoruz ve ne kadar farklı bir toplumun unsuru da olsak bir şekilde dünyadaki bütün haklardan haberdar olmak istiyoruz diyorlar ve netice itibariyle bizim eğitimleri ve hakları konusunda elimizden gelen her türlü çabayı gösterdikten sonra diğer detayla, detaylı alanlarda özgür bırakma durumumuz var gibi geliyor bana. Ne dersiniz Fatma Hocam? Evet. Ee, bir defa e, Zeynep hocam şimdi <gülüyor> neden böyle anlaşıldı bilmiyorum. Ben sadece herkese e, somut çerçeve çizilmiş bir çerçeve ve o çerçeve içinde verilmiş ideal roller var ve bu rollere uymayan kişilerin Bunların dışında yaşamak veya işte bize göre eski, bize göre e, yani neden bu kadın bu kadar vazgeçmiş ki her şeyden diyebileceğimiz bir hayatı eğer bilinçli bir şekilde mesela enerjisi düşüktür, mesela o kadar hali yoktur, mesela hmm. gerçekten onun için evi çok önemlidir. Yani bu gerekçeleri hiç ciddiye almayan okumuş tavrını ben eleştiriyorum burada. Anlıyorum Şimdi hocam. mesela okumuş annelerin kızlarına nasıl baskılar yaptığını biliyor musunuz? Hepsi kızlarının çalışmasını istiyor. Kızlarının çok ilerlemesini istiyor. Ee, üniversiteyi bitirmesi yetmiyor. Yüksek lisans yani annesinin hatırı için yüksek lisans doktora yapan bir sürü insan var artık. Ve e, mesela en son yapılmış bir çalışma bilmiyorum yayınlandı mı? Kadem'de e, e, bir araştırma yapılmıştı. Yani mesela okul başarısına baktığımızda işte annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe çocukların okul başarısı düşüyor. Yani demek istediğim bizim bakın aynen az önce hocamın söylediği gibi yani bu yönetmen işte biraz orada Nikol'u haksız çıkarsaydı bir daha şey yapamazdı, bir film daha çekemezdi dediği gibi. Yani ben de öyle. Şimdi bakın bu kadar laf ettim, bir cümle söyledim, herkes onun üzerine yorum yapıyor. Yani öyle bir şey ki artık siz belli şeyler var, dokunulmaması gereken konular var veyahut da belli ifadeler var. O ifadeleri söylediğinizde alkış alıyorsunuz. O dokunulmaması gereken konulardan birine dokunduğunuza ya da burada sizin zannettiğiniz kadar büyük bir sorun yok galiba. Bu insanlar mutlu galiba falan dediğinizde nasıl yani nasıl mutlu olabilirler diye jakoben bir tavır. Yani bize uygulanan zamanında bize yıllar boyunca uygulanan siz sizin için iyi olan şeyi bilmezsiniz biz biliriz sizin için iyi olan şey başınızı açmaktır işte size baskı yapılıyor diyerek uygulanan tavrı şimdi biz Başkalarını yapıyoruz yani. Siz sizin için iyi olan şeyi bilmezsiniz demiş oluyoruz bence. Yani beni bir defa bu kategorilerin hiçbirsine bence sokmamaları gerekir çünkü benim iki kızım, bir oğlum var. İki kızım Amerika'da okudu, bir kızım Türkiye'de okudu. İşte bir oğlum, oğlum Türkiye'de okudu. Sonuna kadar destekliyorum, çalışmalı ama mesela e, yani çalışmak istemiyor diyelim yani bildiğimiz manada, bizim anladığımız manada. Ne yapacağız şimdi? Yani buna baskı mı yapalım? Aa bak sen kendini gerçekleştiremiyorsun. Çünkü sen kendini yani bu film bana bunu söylüyor. Ben filmi eleştiriyorum. Hı hı. Ee, yoksa kendini gerçekleştirme çabalarını da insanın hayatına anlam kazandırma bu anlam her zaman entelektüel bir anlam olmak zorunda mı hocam? Yani yemek yapmak da sizin hayatınıza anlam kazandırmaz mı? Yani birisi öyle iddia ediyorsa hayır sen yanılıyorsun yemek yapmak anlam veren bir şey değil mi diyeceğiz yani o insana ben sadece bu yaklaşım tarzını eleştiriyorum ve bu <gülüyor> filmin e, birazdan dersim var onun için bunları da söyleyip ayrılayım bu filmin <gülüyor> mesela evliliği bize rutin sıkıcı insanı tüketen taraflardan birinin diğerini baskıladığı Hayalleri insanın, kadının hayallerini gerçekleştirmesine engel olan köhne bir kurum olarak sunduğunu düşünüyorum. Yani kadın için evlilik ayak bağı ee, bana göre bu film bunu söylüyor yani. Mesela benim merak ettiğim bir nokta var. Yani bu boşanma aşamasına gelmeden önce Charlie tamam Los Angeles'a gidiyoruz deseydi ne yapacaktı bu konu? Yani evliliği sürdürecek miydi sizce? Hani bu bize çizilen o karakter. Yani mesele Los Angeles'a, ben onu işaret etmek istedim dedim. Yani Aha. mesele Los Angeles'a falan gitmek istemeleri değil bence. Bence bu film bana e, çok ciddi bir soru soruyor. O soru da şu, bizim odamız ne olmalı hayatta? Yani birkaç tane odamız da olabilir. Çünkü bizim Hı. farklı pencerelerimiz var. Her pencereden farklı bir manzaraya bakıyor olabiliriz ve bu bizi zenginleştirebilir. Ama yani gerçekten hani şeyin Stephen Covey'in söylediği bir sözdür. İşte hayat diyor duvara dayadığınız bir merdivendir. Merdivenin tepesine çıktığınızda artık hayatınızın sonuna geldiniz. Duvarın öbür tarafına bir bakarsınız ki yanlış duvara dayamışsınız. Yani Doğru duvara dayadığımızdan nasıl emin olacağız? Bence bu film bana bunu soruyor. Yani Nikol'ün mesela 10 yıl sonrasının da filminin çekilmesini isterdim ben. 20 yıl sonrasında şöyle olacak demiyorum. Sadece merak ediyorum yani ne sunuyorsunuz bize? Hani evet. tamam evlilik köhne bir şey de senin hayallerini gerçekleştirmene engel olmuş bir şey. Hele de bir gecelik bir aldatmayı da bu kadar çok sıkıştırmış olma aldatmayı asla... Mazur görelim demiyorum yani bu bana göre o konuda da herkesin kişisel tavır alma hakkı var yani ben şunu demek mesela bana sorsanız ben böyle bir şeye katlanamam ve sonucu neyse gerçekten hani sonucunu ıı, öderim yani bedelini ama bir başka kadın hayır ya yani ben bunu idare edebilirim bir kere hata yapabilir birisi işte o kadın kocamı baştan çıkardı dedi diyelim biz o kadını aşağılıyoruz işte ben buna üzülüyorum anlatabilir hocam hocam yani yani. o kadının kendisi için tercih yapma hakkı olmadığını söylüyoruz biz ona biz ee, ona diyoruz ki sen yanlış yapıyorsun böyle düşünemezsin diyoruz yani bu çok saçma geliyor bana gerçekten ee, Anladım. Bir, de, bir de hocam şöyle bir şey var filmde Filmde de öyleydi. Yani gelen mesaj için söylüyorum. Onun bir gecelik olduğu ısrarla altın, altı çizildiği için filmde yani. Hı hı. E, ama mesela dediğim gibi yani o bir yıllık beraber olmamaları bir cümleyle geçti filmin içinde yani film bence çok güzel inşa ediyor bizim bakışımızı yani çok güzel bizi evlilikten soğutan ve hmm. hele kadınları yani bak işte evli evli kalırsanız bir de başımıza bela bir çocuk olur işte iyice zorlaşır ayrılmanız siz kendinizi gerçekleştirin <gülüyor> falan diyor bence ona sorarsınız yani Peki, bir pasman. de hocam ben şöyle diyeyim ve kapatayım konuyu Hmm. Ee, mesela biz hayatta her planımız yürümediğinde ne yapıyoruz yani diyelim ki mesela Nicole'u ele alalım yine Nicole hiçbir sorun çıkmadı Los Angeles'a geldi kocasıyla da beraber geldiler veya hatta orada yaşıyorlardı fakat Nicole'ün yeteneksiz yani fil, bir film artisti olmak istiyor ama hiçbir zaman 3. sınıf rollerden daha yukarı çıkamadı diyelim ne yapacaktı hmm. Nicole yani biz bir e, hayalimize ulaşmadığımızda ve buna bazen e, mücbir sebepler yani elimizde olmayan, düzeltemeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz şeyler, bazen sosyal sebepler, bazen biyolojik sebepler çok farklı faktörlerle biz bir hayalimize ulaşamadığımızda ne yapıyoruz hocam, ne yapmalıyız yani? E, i̇şte ya bugün toplum bize diyor ki, senin hayalin diyor eğer senin kadın bedenine sığmıyorsa kendini erkek yapabilirsin. Erkek bedenine sığmıyorsa kadın yap Çünkü senin hayalinse bir şey doğrudur diyor. Yani ona kimse karışamaz diyor. Sen bir şey istiyorsan kendini nasıl... Yani ben insanın isteklerinin, hazlarının ve hayallerinin bu kadar hakikatin ölçüsü haline getirilmesini uzun vadede ve geniş planda düşündüğümüzde çok tehlikeli buluyorum hocam. Evet. O bakımdan yani Yok. belirttiğim şeyler Yok. buradaki ana fikirler. Yoksa birisi kocasının aldatmasın değil yanında bir başka kadına iltifat etmesinden bile çok rahatsız olabilir ve haklıdır. Bir başka kadın idare etmiştir. Beş altı tane çocuğu vardır. Çocuklarını babasız bırakmamak için, başka sebepler için. Yani ben o kadının da, o kadına da dudak bükülmesine dayanamıyorum yani. O bakımdan benim bu sözlerim. Ben hocam. çok iyi anladım hocam. Çok net oturdu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben müsaadenizi istiyorum evet. hocam. Hocam keşke... Ara vereyim. Altıda çünkü başka bir dersim var. Peki. Hocam keşke... E... Müsaadenle Zeynep Kevser. Şey Tabii. keşke kalabilseydiniz de buranın müthale aslında birlikte yapsaydık hocam çok eksik kalmış olacak. Benimlerim benim alanda dersim var maalesef evet. canlı yayın. İnşallah, da... inşallah daha sonra. Ama size soracağım evet. soruları o zaman Ali Osman Bey'e sormuş olacağım. <gülüyor> <Ne diyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> hocam bana bomba bıraktığını zannetti ama ben ona bıraktım aslında. Evet, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ve şey. Ya, Ali, e, ama şunu söyleyeyim Fatma hocam ben sizin söylediklerinizi genel anlamda kesinlikle katılıyorum. Bir kadının ya da bir erkeğin ev içi, ev içine yat, işte değer vermesi, yatırım yapması, emeğini vermesi, oraya gözü gibi bakması, ihtimam göstermesi bunlara amenna kesinlikle eyvallah diyorum ama ev evin içinde ev kadınlığında bir kariyer olarak vurgulanmasını bazı açılardan sıkıntılı buluyorum. Orada da başka çatışmaların çıkacağını, hatta boşanmaya götüren işte erkeği de evin içerisine çok fazla çekmeye çalışan bir hale de bürünceğini düşünüyorum. Gözlemliyoruz da zaten. Orası da çok sıkıntılı ve evi boğucu hale getirebiliyor evliliği. Ama daha fazlasını söylemeyeceğim. Çünkü size cevap hakkı doğacak o yüzden. Ama kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz Fatma. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Allah'a emanet Görüş, olun. Görüşmek dileğiyle. Sağolunuz. İnşallah sağ olun hocam. Teşekkürler. Aslında yani sorunu bir, Ali Osman sormak ister misin? Ben, e yani soracağım ama ormana, şimdi. Hocam bir şey e, ekleyebilir miyim? Yani siz sormadan önce. Tabi tabi buyurun ee, lütfen. Bir de şöyle bir durum var yani bizim aslında e, birden fazla kimliğimiz var. İşte baba kimliğimiz, koca kimliğimiz ya da anne kimliğimiz, eş kimliğimiz e, işte bir yerde iş yerinde çalışıyorsak öyle bir kimlik vesaire vesaire. Yani aslında tek kimlikle yaşamıyoruz hiçbirimiz bir kimlikte başarılı olduğumuz vaki olabilir ama diğer bir kimlikte başarısız olabiliriz yani çok iyi bir anne iyi bir eş ol, olamayabilir çok iyi bir eş iyi bir anne olamayabilir ben bunların mümkün olduğunu düşünüyorum dolayısıyla yani meseleye hangi noktayı nazardan baktığımızı da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum yani e, Nikol e, işte iyi bir eş diyelim bunu bir değerlendirmemiz gerekiyor iyi bir eş mi değil mi ya da Charlie iyi bir eş mi değil mi e, bir de ikisinin iyi bir annemi iyi bir babamı işte bunları değerlendirmemiz gerekiyor belki kendi aralarında bir e, problem söz konusu olabilir ama bu otomatik olarak onları e, kötü insan yapmıyor aslında yani. Anlaşamayan insanlar otomatik olarak kötü insanlar olmuyor. İyi insanlar da anlaşamayabilirler. Ee, ve bu anlaşmaz, e, anlaşamamayı neticede e, sonlandırabilirler. Bu e, mutlaka birinin kötü olduğu, her ikisinin kötü olduğu, e, işte senaryolarda gerçekleşmek zorunda değil. Her ikisinin de iyi olduğu noktalarda, yani artı kutuplar birbirini iter diye böyle çok beylik bir söz var ya, her ikisiniz iyi bir noktada gerçekten anlaşamayabilirler Ben bir örnek vermek gerekiyor şey örnek vermek istiyorum şimdi çok sevdiğiniz bir e, tanıdığınız olur ya böyle işte harika bir insandır size göre çok iyidir işte kızınız olsa verirsiniz işte şey olsa evlenirsiniz e, vesaire vesaire e, şöyle bir şeyle karşılaştığınız zaman mesela ben çok Nasıl diyelim orada böyle bir aydınlanma falan e, yaşamıştım. E, i̇şte bir e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza dedi ki yani işte yine çok sevdiğimiz bir e, hanım şey var. E, yani birbirimize yakıştırıyoruz. Hani neticede uzayda insanlar birbirine, birbirini tanımıyor. İş yerinde, sosyal hayatta işte birilerinin tanıştırmasıyla mümkün. Mesela o ikisi arasındaki ilişkinin çok farklı olduğunu ee, ...bizimle olan ilişkiden çok farklı bir insanın ortaya çıktığını görmüştük mesela. Ee, ve bunu biraz şey yaptık, o zaman tabii garipsemiştik işte eşimle falan şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Yani ya bizim bildiğimiz şey bu değildi falan, bizim bildiğimiz işte X ismini de vermeyeyim de ee, bu değildi falan filan. Ama sonradan üzerine konuşa konuşa işte biraz e, meseleyi anlamak için çabalayarak... E, bu gerçeği fark ettik. Evet, yani bizimle olan ilişki, ilişkisi farklı bir boyut, farklı bir kimlik. Onunla olan ilişkisi farklı bir boyut, farklı bir kimlik. Orada çok farklı bir profil ortaya çıkabilir. Dolayısıyla orada başarısız olabilir, burada başarılı olabilir. Bunları hesaba katmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslı Hocam, buyurun. Estağfurullah. Şimdi ben Fatma Fatma hocamızın sorularını çok haklı buluyorum. Gerçekten psikolojik bir okuma yapılsa, psikolojik bir okuma yapılsa eminim farklı şeyler çıkacaktır. Ben orada, film çok katmanlı bir film. Eş bağımlı bir ilişkiyi seyrediyoruz. Ego mücadelesi var, narsistik bir yönetmen var. E, tabii ki kadının başka sorunlarını görüyoruz. İki, iki, yani iki tarafın ailelerinin ilişkiye yansımalarını hissediyoruz, görüyoruz. Mutlaka bunların irdelenmesi gerekiyor yoksa yarım kalacak. Ee, Zeynep Kevser'e e, bu da iletiyorum. E, ama gerçekten çok katmanlı film olduğunu düşünüyorum. Bir erkek seyrettiğinde Charlie'yi haklı çıkarabilecek kadar done, bir kadın seyrettiğinde de Nicole'ün o iç ızdırabını anlayacak kadar da done var. Işte. Bu da yönetmenin başarısı. Yani Netflix'ten işte ya da Anadolu'dan... Ben de totalite olayamadan... Nicole'ü şey yapıyorum. Şimdi orada da Fatma Hocam gibi bir yanlışlık olmasın. Biz hanımla izledik bu filmi. Hanım Charlie'ci ben Nikolci oldum. Yani olabilir, öyle... olabilir. Kesinlikle katılıyorum. O da çok çıkabilir. Çünkü... Yani başlanmaktan çünkü... korktuğum için değil. Gerçekten böyle. Yok, kesinlikle <gülüyor> size şey katılıyorum. Çünkü geçen programda Zeynep'in söylediği gibi orada babalığa dair doğru bir figür gördüğümüzde onu biz... E, verili olarak değil de e, ekstra olarak algılıyoruz. Gerçekten e, çocuğuna e, özen gösteren bir baba görüyoruz ki ben gerçekten hatırlayamıyorum Los Angeles'a gitme sebebi hırs mıydı? E, savaşı kazanma mücadelesi miydi? Yoksa çocuğu için mi gitti? Çünkü anne de çocuğu için orada bir yani iyi, iyi büyüteceğini biliyordu. Şimdi bunları söylemek istiyorum. Çünkü hani sinema yedinci sanat ve bize onu hissettirdiğine göre biz yargılamak durumunda değiliz. Yani yönetmeni de yargılamak durumunda değiliz. E, bize bir şeyleri bir şeyleri tetikliyor ve konuşturuyor. Kültürden ve sosyolojiden bağımsız olarak da belki ontolojik bir şeylere dokunduğu için de biz onları konuşmayı tercih ediyoruz. Bize bir konuşma noktası bir, bir zemin sağlıyor. Biz kendi referans noktalarımızla bunu değerlendirebiliriz. Artık burada ilerleyebiliriz ki bizim referans noktalarımız neler? Biz evliliğin işte kadın ve erkek tarafından yapılan ve alanın rızası doğrultusunda işte bir sözleşme olarak düşünüyoruz, buna inanıyoruz, bunu hissediyoruz, bunu yaşıyoruz ve bunun dışında da başka bir şey düşünemiyoruz zaten. Ben burada işte evliliği iki insanı, iki farklı insanı bir araya getiren bir, orada evlilik sürecinde her ne kadar bu da sosyolojiye göre değişse de ama Türk toplumunda bir bütün neredeyse haline getiren bir sözleşmenin birazcık yapısını, yapısını sormak istiyordum aslında. İslam hukukunda işte evliliği evlilik üç talaklı olur, üç, işte boşanma üç talaklı olur. Bir Söyleme yapabilir miyim? Buyurun. ben de e, sorunların kaynaklarından bir tanesi de işte bu bütünleşme ve teklifleşme meselesi. Yani erkeğin e, kadını tamamen işte kendi hakimiyeti altında tutması, kadının da erkeği tamamen kendi hakimiyeti altında tutmak çabası. Bu teklifleşme meselesi. Yani biz iki bedende bir canız evet. ve etevi bu... bence patlamasının en büyük nedenlerinden biri bu. Mesela tersinden şöyle bir durumlar da var işte e, televizyon programlarında görüyoruz mesela Güldür Güldür şovda mesela görmüştüm bir defa. İşte dışarı çıkarken, arkadaşlarıyla görüşürken an be an eşinden izin alan ya da eşinin hiç izin vermediği arkadaşlarıyla bütün bağını kopardığı bir erkek figürü orada Çok tırnak farklı. içinde isyan ediyordu. Evet. Şimdi tersinden e alan açmadığımız zaman kadının kendi yeteneklerini ortaya çıkarması için işte dün Zeynep Direk hocam çok güzel bir şeyden bahsetti. Felsefe hocası evini satmış ve e, mutlu olması için. Yani önemli olan şu. E, önemli olan mutlu olmak. Mutlu olmak eğer görüyorsak ki yani bu da işte hukukla çözülecek bir şey değil. Görüyorsunuz ki eşiniz mutsuz. Görüyorsunuz ki eşiniz bir şeyler talep ediyor. Bir şeylerin peşinde, bir hayali var. E, o hayalini gerçekleştirdiği zaman mutlu olması e, mümkün. Dolayısıyla bunu bir masaya yatırmak gerekiyor. Bunu şeyin altına süpürdükçe, e, paspasın altına süpürdükçe, buna böyle görmedikçe, bakmadıkça, bu oradan kaybolmuyor. Aynı durum erkek için de söz konusu. A arkadaşlarından ayırdıkça, eve kapattıkça, şu oldukça, bu oldukça, e, bakıyorsunuz evde kavgalar ve şeyler başlıyor. ya yani dolayısıyla bu bireysel hayat, özel hayat mesela ben şeye çok karşıyımdır. İşte ortak Facebook hesabı açma, işte kadın erkek ismi falan filan yani ee, ne, ne bu yani ne gereği var hani hocam bu, bu, genelde genelde şöyle WhatsApp işte, şifreni bileceğim Instagram şifreni bileceğim gireceğim şey yapacağım çok evliliği yanlış evliliği olarak evliliği bir kariyer olarak kurgulayan e, kişilerde de bu olabiliyor ve e, ben şeyde filmde de Charlie de aslında evliliğe önem veriyor evliliği e, yani evliliği de bir kariyer olarak da görüyor o eve evliliği ben hatırladığım kadarıyla evliliğinde, babalığında iyi olduğunu düşünüyor. Kendince fedakarlıklar da yapıyor. Ama söylediğiniz şey işte bu psikolojiden, işte sosyolojik boyutunda, toplumsal cinsiyet kodlarından vesaire ayrı tutulacak bir şey değil. O ilişkilerin evliliğe nasıl anlam yükledikleriyle çok alakalı. Ben size işte aslında teknik bir soru sormak istiyorum. Siz hukuku bilen birisiniz. Mutlaka İslam hukukunu da birazcık biliyorsunuzdur. Roma hukukunu, işte özel hukuku, şu andaki medeni hukukumuzu. Evlilik bağı dediğimiz şey, hukuken yani ee, hukuken nasıl bir se yani seküler olarak da kodlanmış aslında referanslarını İslam'dan alan ama seküler dünyada yaşayan kişiler için nasıllar ve bizim pozitif hukukumuzda nasıl bir evlilik öneriyor? Bu üç bağ sormak istiyordum Fatma hocamıza. Ee, üç bağ ikisi özel yani biri sözleşme benim bildiğim kadar sözleşmeyle bağlanıyor. İkisi de evin içerisinde kuruluyor o bağ. Yani zamanla evliliğin içerisinde işte e, özel hayat başladıktan sonra kuruluyor. Ama bizim seküler zihinlerimizde sözleşmeyi yaptığınız anda o bağ kuruluyor. Acaba e, bu bağ, bağdan bir tanesi işte e, bu üç bağdan bir tanesi bize evlilikle ilgili ipuçları veriyor mu? E, orada ne kadar insanlar kendileri olacaklar ne kadar o bütünün içerisinde olacaklar? Ben Fatma hocamıza bunu sormayı çok isterdim ama siz cevap vermek isterseniz buyurun. Şimdi hocam modern hukuk açısından düşünecek olursak şimdi geçmişten bugüne hukukumuz şöyle bir süreç geçirdi. Özellikle işte Tanzimat'tan beri başlayan Batıya doğru bir yöneliş süreci, Avrupa'nın bir parçası olma, işte sürekli bir şekilde uluslararası entegrasyon, insanatları sözleşmeleri vesaire vesaire. Bu ortalama 200 yıllık süreç temel itibariyle bizim hukukumuzu nasıl diyelim İslam hukukundan batı hukukuna doğru evrilmesine neden oldu. Mesela daha önceki kanunumuzda erkek ailenin reisi olarak tanımlanıyordu. Şimdiki kanunumuzda mesela bu ortadan kaldırdı. Kişiler ortak bir şekilde aile yönetirler ibaresi getirildi. Mesela işte nafaka meselesi tartışılıyor bugünlerde işte süresiz olur mu olmaz mı işte erkeğin konumu kadının konumu bu noktada hep nasıl diyelim step by step adım adım kadın haklarının işte köklü bir şekilde yerleştiği kadına şiddetin özellikle hukukumuzca çok ciddi bir şekilde ayrı kanunları olacak şekilde düzenlendiği bir sürece evrildik. Yani bu noktada aslında metinsel olarak ben modern hukukun çok fazla sorunu olduğunu düşünmüyorum. Mesela az önce işte bahsettik işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma düşünülüyor ama şimdi bunun çok bir anlamı da yok. Yani çıksa yine bir şey değişmeyecek çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları işte Birleşmiş Milletler kadına karşı ayrımcılığa karşı sözleşme veya 6.284 sayılı e, iç hukuk kanunumuzun tamamı zaten bu e, şeylerin hepsini düzenliyor. Yani aslında e, herhangi bir şeyi değiştirecek bir e, durum söz konusu değil. Modern hukuk açısından diyebiliriz ki şu an metinsel anlamda e, bir, bir eşitlik sağlanmış durumda, bir e, denge, bir eşitlik kurulmuş durumda. Hatta e, eğer ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ileride Türkiye ile ilgili verecek kararlarda işte bu Türkiye'nin takdir alanı içerisindedir demezse aile ve evlilik kurumunun daha esnekleştiği daha işte, işte hetero kimseler ya da trans kimselerin evliliğinin kabul edildiği ya da LGBT evliliklerinin kabul edildiği bir sürece doğru da gittiğimizi gözden kaçırmamamız gerekiyor modern hukuk biraz şöyledir Mesela Ana Mahkemesi kararları e, genel ahlak kavramını yorumlarken diyor ki e, devletler yani demokratik devletler ahlak konusunda herhangi bir dini referans e, bir dini referansa sahip olmadıkları için genel ahlak dediğimiz kavram o anki toplumun genel kabulü genel trendler genel kabuller genel e, nasıl diyelim? uygulamalar dikkate alınarak verileri Yani dinamik bir genel ahlak kavramından bahsediliyor. Şimdi bu anlayış, bu dinamiklik aslında hem aile hukukunda hem kadın erkek ilişkilerinde işte 1800'lerden bugüne gelindiğinde hep hukukumuzda yaşanmış ve sürekli değişiklikler olmuş. Şimdi İslam hukuku konuşacağız ama İslam hukukunun açıkçası hali hazırda toplum içerisinde bir defakto uygulaması var. İslam hukuku devlet tarafından tanınan bir hukuk sistemi değil. İslam hukuku sadece kişilerin bir araya gelip, işte örneğin mirasını dağıtacak kişi, işte modern hukuk eşit bir şekilde dağıtacaksın diyor, işte İslam hukuku iki erkeğe bir kıza vereceksin diyor. İşte buna inanmadığı için örneğin sağlığında bir şekilde düzenleyip, onu İslam hukukuna uydurduğunu sanıyor. Aslında bu da yine modern hukuk içerisindeki tasarruflarıyla bunu sağlıyor. Ama ona o şekilde inanıyor. Onun doğru olduğunu düşünüyor. Bu anlamda inançlara müdahale etmeniz, inançları şeye uydurmanız çok mümkün değil. Yani o yine hukuku kullanarak, yani hukukun içerisinde hareket ederek kendi inancını gerçekleştirecek. Hukuk evet. bunu tanımasa dahi. Dolayısıyla bu mümkün. Bir şey Peki. mi diyeceksiniz hocam? E, aslında, e, aslında devam edilebilir elbette ki ama e, saati çok açtık. E, bir sonraki program içinde hem senden hem başka dinleyicilerimizden e, işin psikolojik tarafında konuşalım diyenler var. Dün de söyledim hem e, Ali Osman hocamla bir daha buluşabilmek hem başka bir program yapabilmek adına e, bitirme, bitirelim diyorum artık başka sorumuz yoksa. Yani bir gün insan hakları e, konusunu insan haklarının dönüştürücü etkisi ya da insan hakların değeri, varlığı e, kıymeti üzerine e, konuşabiliriz. Özellikle kadın hakları e, veya modern trendler üzerinden konuşabiliriz. isterseniz. Evet. tabii. Peki, hocam, hay hay hocam inşallah. i̇nşallah. Sonraki... Hocam, hem size hem Fatma hocamıza tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Dün ve bugün çok farklı yerlerde, yorum, yorumlar da böyle genel itibariyle böyle bir sarkaçlar arasında gittik, geldik, düşündük. Bir film üzerinden aslında hayatımızdaki pek çok şeye değmeye çalıştık. Farklı alımlama biçimlerinden haberdar olmak amacımız. Hakikaten çok farklı alımlama biçimlerini iki gündür sanki görüyoruz gibi. İnşallah üçüncü programda tekrar işin psikolojik tarafıyla beraber olmak üzere diyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.